Bismillahirrahmanirrahim. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuma ve konuklarıma geçmeden önce hepinizi selamların en güzeli olan Cenabı Hakk'ın selamıyla selamlıyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün çok önemli bir konuyu değerli ve önemli konuklarımla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Konumuz semavi dinler arasında ortak değerler. Allah'u Azze ve Celle'nin hepinizin çok iyi bildiği üzere Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık diye üç tane ümmeti var ettiği ve bunlar için peygamberler gönderdiği, kitaplar indirdiği hepimizin malumatıdır. Biz bu din müntesipleriyle bakalım acaba bu dinler arasındaki ortak değerler nelerdir? müştereklerimiz nelerden ibarettir? Bu akşam bunu konuşmaya çalışacağız. Bu önemli konuyu İstanbul Protestan Kilisesi'nin ruhani lideri Sayın Profesör Doktor Carlos Madrigal, sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuklarım Süleymaniye Vakfı Başkanı ve yine İstanbul Üniversitesi İlahiyat öğretim üyelerinden saygıdeğer Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Sayın hocam size hoş geldiniz. Hoş Diğer konuşmacım, araştırmacı, yazar ve gerçekten ülkemize büyük katkıları bulunan, çok değerli eserleri Türkçemize kazandıran Saygıdeğer Vahdettin İnce. Sayın Hocam siz de hoş geldiniz. Bulduk, Dilerseniz yaş itibariyle bir büyüğümüz olarak ilk sözü Saygıdeğer Doktor Dr. Aziz Bayındır'a vermek istiyorum. İlk sorum Sayın Bayındır'dan olsun. Sayın hocam bu semavi dinler diyorum ama Gerçekte dinleri ben şahsen kabul etmiyorum Tek din vardır tek din. İnne dina indallahi l -islam. Allah katında din İslam'dır diye kabul ediyoruz Tabi bunlara Musevi dini, İsavi, İsevi dini veya Muhammedi dini Bu isimlerle de hitap edebiliriz En doğrusu da bu olsa gerek Ama Allah Adem'den Hatem'e kadar tek din göndermiştir bütün dönemlerde o dinin adını İslam yani teslimiyet Fıtraten Allah'a teslim olan Diye nitelendirmiş isimlendirmiştir. Sizce e, Bu dinlerin ki yine Dinler diyeceğiz mecburen Saygıdeğer izleyicilerimiz meseleyi anlasınlar Diye sizce bu Semavi dinlerin Arasındaki müşterek değerler Nelerdir önce sizden istifade edelim Şimdi tabi önce Allah dini nasıl tarif ediyor? Ona bakmak lazım. Ee, 30. sure olan Rum suresimiz. Adı da Rum bakın yani. Ee, onun 30. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Faqim ve çekel din hanife. Doğru bu dine yüzünü çevir diyor. Fıtratullahilleti fatarannâs aliha. İnsanların ona göre yarattığı fıtrata. Yani fıtrat dediğimiz işte, doğa kanunları. Bütün varlıkların oluşum, gelişim, değişim kanun ve kuralları. Her varlıkta geçerli kanunlar. Dolayısıyla tüm varlıklarda geçerli kanunlar Allah'ın dinidir. Ondan sonra diyor ki, لَا تَبْلِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yarattığının yerine geçecek bir şey yoktur. din ol الْخَيِّمْ Sağlam din budur. ولakin nektarın nasıl ayalemin insanların çoğusu bunu bilmez. Şimdi Allahü Teala'nın yarattığı bir kainat var ki ona onun her varlığını Allah ayet diyor. Bir de indirdiği ayetler var. Ee, Adem Aleyhisselam'dan son nebi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme kadar her nebiye verdiği kitap vardır. Ee, Enam suresinin 83. ayetinden başlar. 18 tane Nebi'nin adını sayıyor orada Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam da vardır orada. Bunların babaları, soyları ve kardeşlerinde elçi olarak seçtik. Onlar kendilerine öyle hadi Allah, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerdir onlardır. Pebi humuk dedi, sen de onların yoluna uy diye Allah, Rasulullah Aleyhisselam'e Mekke'de. İnen En'am suresinde emir verirsen onların yoluna uy diye emreder. Dolayısıyla e, farklı bir kitap yoktur. E, şeyde de En e, Ali İmran suresinin 81. ayetinde de şöyle Allahü Allahu Teala. Ve idh ahadallahu mita'a'n-nebiyyin her nebiden Allah söz alıyor. Lema atitukum min kitabin ve hikme size bir kitap ve hikmet veririm desin meca'akum rasulun musaddikun lima maakum sizin yanınızda olanı tasdik eden bir Rasul gelirse. Ve tu'minun nebiyye ve ona mutlaka inanacaksınız ve la tensurunhu ona, ona yardımcı olacaksınız. Qale aqrartum ve akhadtum ala zalika musri kabul ettiniz ve buna ısrımı aldınız mı ısır kelimesi son derece önemlidir yeri gelirse konuşuruz inşallah. قالوا اقررنا قال فشدوا انا معكم من الشهيدين diyor tamam kabul ettik diyor şahit olun ben de sizinle beraber şahidim. Şimdi yeni gelen Rasulün, önceki Rasul ve Nebileri tasdiki son derece önemlidir. Bu sebeple Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki En'am 90. ayetinde "Üleykelledine <gülüyor> heda Allah tebihu da humuk" dedi. Allah'ın Allah'ın doğru yoluna kabul ettiği kimselerdir sen onların yoluna uy. Ve sonra da işte Biliyorsunuz en son ayette maide üçüncü ayet dinlediğin dina innallâil islam'' diyor. Allah kadında din İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmalıdır. Şimdi dikkat ederseniz göklerde ve yerdeki bütün varlıklar Allah'ın koyduğu kanunlara uymak zorundadır. Burada o kanunlara uymamayı becerebilen tek varlık insandır. Dolayısıyla burada insan Allah'ın indirdiği kanunları da uymayabiliyor, yani Adem Aleyhisselam'dan beri indirilen bütün kitaplar, Tevrat, İncil onlardandır. Mesela şeyde yine allah Teala Ya ehlel kitab gacca'akum Rasuluna musaddikun lima ma'akum ey, ey ehli kitap işte size, sizin yanınızda olan tasdik eden elçimiz geldi diyor. Dolayısıyla şeyler işte bu ayetler şeyler arasında e, indirilmiş kitaplar arasında herhangi bir fark gözetmediği gibi gönderilmiş Rasuller arasında hiçbir fark gözetmiyor. Bir de burada başlangıç olması açısından şunu söyleyeyim mesela bir zikir kelimesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Zikir kelimesini sözlük olarak baktığınız zaman insanların e, eşyadaki etki ve tepkiyi ölçerek elde ettiği doğru bilgidir. Bir de Allah'ın indirdiği e, kitapların adıdır. Çünkü ikiisi aynıdır. Şimdi Allah'ın indirdiği kitapların tamamının adı zikirdir. Onun için اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ayeti kerimesinde, o zikri biz indirdik, onu mutlu olan da bizleriz ayetinde. O korunan zikir sadece Kur'an değildir. Yani biz şimdi o ayet-i kerimeye anlam veriyoruz diyoruz ki işte Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i korum altına almıştır doğru. Ama Kur'an'la Kur'an indirmekle Tevrat'ı da koruma altına almıştır, İncil'i de koruma altına almıştır. Eee Nuh aleyhisselam'a indirilmiş olan kitabı da korun almıştı, koruma altına almıştır. Ondan önce indirilen yani dolayısıyla Allah'ın indirdiği bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'le koruma altına alınmıştır. Bütün bunlar neyi gösteriyor? tamamı aynı dindir, aynı inançtır. Yani Kur'an bütünlüğü içerisinde buyuruyorsunuz ki Tevrat, tahrif edilmemiş Tevrat, tahrif edilmemiş İncil. Bak hayır dikkat ederseniz zevur, bak o tahrif kelimesi üzerine de belki konuşuruz. Kur'an'ın hiçbir ayetinde Tevrat İncil tahrif edilmiştir diye bir ifade bulamazsınız. Ama şu vardır. Eee Maide suresinin 15. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurur. Ya ehlel kitap. Ey ehli kitap diyor kendi elinde kitap olan Yahudiler, Hristiyanlar. Gadice ökum resuluna size elçimiz geldi. Yubeyyunulekum katiran mimma kuntum tukhfun min el kitap. O sizin elinizdeki kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya çıkarıyor diyor. Ve afan ketir bir kısmını da affediyor. Eyvallah. Burada gizleme söz konusudur. Bir de şu var. Yani mesela bakın bizim elimizde Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni var. Asıl yani ana indirilen metin, Arapça metin var. Arapça metin olmasına rağmen Kur'an meallerinde bir sürü yanlışlar var. O meal başka ben... Yani şimdi ama Tevrat'ın ve İncil'in orijinal metni yok. İşte Dolayısıyla oradaki evet. tercümelerde meydana gelmiş yanlışlar elbette ki var, elbette ki onlara herkes dikkat çekecektir. Eyvallah. Peki efendim e, Dilerseniz e, Sayın Mardigal'a dönelim. E, Bayındır Hocam e, Peygamberlerin birbirini tasdıkladığını Zaten Tevrat'ta İncil'de de böyle bir ayetler mazmurlar vardır ben görmüşüm Yani her sonra gelen bir peygamber bir öncekinin getirdiği kitabı tasdıklamış Gerçekten teyit etmiş Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da bununla ilgili beyanatları vardır Yani ben size Tevrat'ı yalanlamak tekzip etmek için gelmedim evet. Onu uygulamaya koymak için geldim diye bir beyanatı vardır benim sözüm orada değil. Ee, sizin açınızdan bu semavi dinler arasında Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık neleri müşterek değerler olarak görebiliyorsunuz? Allah inancında, peygamberlere inançla, ahiret inancında bir benzerlik var mıdır? Teferruatına tabi girmedim. Tabii benzerlikler de var, ayrılıklar da var. Ee, bir kere din dediğimizde hoca e, tanımladı e, Allah'a iman olarak diyorsak tek Allah olduğuna göre ona iman tek olmalıdır. Eyvallah. Farklı olamaz ama inanç sistemi olarak e, ilahiyat teoloji sistemi olarak diyecek olursak dünyada farklı dinler olduğu ortada. İncil'de doğrusunu isterseniz tabi İncil'de Tevrat'ı, Zebur'u tasdik ederek geliyor. İncil'de din kelimesi veya e, batı dillerinde kullanıldığı şekilde religio kelimesi çok geçmiyor. Bir iki yerde geçiyor. Çünkü İncil'in bizlere sunduğu daha çok bir ilişkidir. İsterseniz ona ibadet deyin ama mak yönünden Allah ile bir ilişkidir. Din kelimesi şöyle geçiyor en bariz yerde. Baba Allah'ın gözünde temiz ve kusursuz din kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Hani bu bir inanç sisteminden ziyade mağdurlara, muhtaçlara bir el uzatmak, bir de hayatımızı Allah'ın gözünde kirli olan, temiz olmayan her şeyden uzak tutmaktır. Dolayısıyla bu yolda ilerleyen herkes bir anlamda o dinin peşine düşmüş diyebiliriz. Ee, evet. Daha önce Tevrat geldi, sonra e, Zebur, kendi e, Türk e, kültürümüzde bildiğimiz şekliyle biraz daha karmaşıktır. Ama şöyle diyelim, önce Tevrat, sonra Zebur, sonra Encil ve bunlar daha önce gelen kitapları, daha önce gelen mesajları tasdik ederek gelmişler. E, semavi dediğimizde gökten inme bir şekilde Allah'ın e, gönderdiği vahiylerle e, insanlara bildirilen Gerçekler demektir, ben öyle anlıyorum. O açıdan tabii ki ortak yönler tek Allah'a inanç gibi, e, meleklere inanç gibi, ahirete inanç gibi, e, son hesap gününe inanç gibi e, birçok ortak yön vardır. E, kendilerine has yönler de vardır. Ama önemli olan e, böyle bir masa gibi bir yerde oturup bunları konuşabilmek ve e, birbirimizi anlamaya çalışmaktır. Ben tabi e, İspanyolum, e, 28 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'ye geleli İslamiyet hakkında bilgilerim arttı daha da e, zenginleştiğim bu açıdan ama aynı zamanda bu kendi inancım konusunda da zenginleşmeme fırsat verdi. Çünkü kendi inancımı daha e, net anlamaya e, yardımcı oldu. Dolayısıyla böyle Masalara oturup bu meseleleri ele almak, kendi inancımızı bile pekiştirmek ve daha iyi uygulamak ve baştan söylediğim Allah ile bu ilişkiyi daha da geliştirmek, bu ibadeti daha doğru temellere dayandırmak açısından çok önemlidir. O yüzden teşekkür ediyorum. Ben merakla hocalarımın da diyeceklerini, paylaşacaklarını bekliyorum. Peki burada bir şey sorayım müsaadeniz olursa. Tabii. Müslümanların amentüsünde yani bütün mezheplerin ortak amentüsünde üç şey önemlidir. Allah'a iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman. Onun dışında mezheplere göre bazı farklılıklar olabilir. Evet. Diyelim Şii'de, Allah'a imandan sonra adaletine iman geliyor. imamete iman geliyor. Diğer mezheplerde diyelim kaza kader meselesine imandır, meleklere imandır. Gerçi bunlar bütün mezheplerin müşterek ortak değerleridir. Fakat esasa koyanlar var, esasın dışında tutanlar var. Sizden ben Hristiyanlığın amen tüsü nelerdir diye sorsam, Yahudilik ayrı. Hristiyanlığın amen tüsünü saymalı olur isek, iman esaslarını saymalı olur isek neler söyleyebiliriz? Kaç şeydir? Tabii şimdi Hristiyanlığı üç ana mezhep olarak ele alacak olursak Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Protestan Kiliseleri. Evet. Onlar tek bir çatı altında toplanmıyor. E, amentüleri, inanç en bir dirgeleri. Üçünün müşterek amentü. Üçünün ortağı hem İznik Konseyi'nin ortaya çıkardığı amentü evet. hem de e, ondan sonra gelen yedi ekumenik konsüllerinin çıkardığı amentüdür. Ama bunlar e, elbette ayetlere e, dayanıyor. Tevrat'tan ayetlere, e, Zebur'dan ayetlere, İncil'den ayetlere Tabii ki e, önce e, Allah'a iman geliyor. Bir Allah'a Allah iman. Allah'ın birliğine ve Allah'ın üçlüğüne iman. E, Ona geçeceğiz. Evet. evet. Allah'a iman e, diyelim e, önce. Evet. Başka. Ondan sonra e, kitaplara Aha. iman. Yani kutsal kitaplara İncil'e e, iman. Evet. Kitaplara iman. Ondan sonra e, Mesih'in Hazreti İsa'nın getirdiği kurtuluşa iman. Yani dine iman. Ee, evet. evet. Bir de e, yargı gününe, hesap gününe artık nasıl diyorsak, altı, ahiret gününe, inancı diyelim. Ahiret evet. inancına iman. Evet. Bir de kiliseye iman. Kilise iman yanlış anlaşılabilir. Kimi mezheplere göre yererşiye iman. Ama kilise kelimesi bir kere cemaat demek. Yani cemaate iman derken inananların toplamına iman. Onların aynı yolculukta yol arkadaşları olduklarına İman. Bunlar e, ilk e, konsüllerde ele alınan temel konular. Takriben beş şey oldu değil mi? Evet. Evet peki çok sağ olun. Sayın İnce e, e, hocalarımı dinlediniz. E, sizden ben e, bu semavi dinler arasındaki müşterek değerlerde Allah inancını e, sormak istiyorum. Yani e, Müslümanların hangi mezhepten olurlarsa olsun... Tevhide inançları Allah'ın varlığı ve birliği Kul huvallahu ahed allahu samet Allah tektir, samettir, doğmamıştır doğulmamıştır ve onun bir emsalı benzeri yoktur diye biz buna bu şekilde iman evet. ediyoruz bunu esas alarak buradan yola çıkarak nübüvveti değerlendiriyoruz adı değerlendiriyoruz çünkü inancımızın merkezinde olan şey tevhiddir Tevhid ekseninden diğer dinlere baktığımız zaman diyelim Carlos Bey bir Allah'a ve üç Allah'a inanç diye söyledi. Bu cepheden baktığımız zaman semavi dinlerden birisi olan Hristiyanlığa Yahudiliğe Müslümanların bakışı nasıldır? Burada bir ortak yol bulabilecek miyiz? Şimdi teşekkür ederim. Benim için çok ilginç bir tecrübe oluyor. Carlos Bey ile Birebir bir Hristiyan din adamıyla konuşmak önemli. Tabii özellikle Abdülaziz Hoca'yı dinlemek bu usta daha önemli. Size bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, önemli bir tecrübe olacak bundan eminim. Ben e, İslam'ın ve Hristiyanlığın e, teori, teolojik olarak e, detaylarına girmem. Belki benim e, üstüme düşmez de bu Abdülaziz Hoca buradadır. Bir de Carlos Bey bu dinin uzmanı olarak... Ben bir mütercim zihni olarak belki yaklaşabilirim, Gözet, gözlemci olarak şey diye düşünebilirim. Şimdi <gülüyor> semavi dinler arasında zaten e, e, ortak noktaların bulunduğu herkesin kabul ettiği bir şeydir. Yani hem Hristiyanların hem Yahudilerin hem de Müslümanların. Teoride bunu kabul ettiği Yani ortak noktalar vardır Allah inancı, peygamber inancı, ahiret inancı Kitap inancı Fakat bunların her birisi farklı detaylandırılır İslam kendine göre bir Değerlendirme yapar, kendine göre bir anlam verir Hristiyanlık Farklı bir anlam verir, mesela tevhid inancı Dediğimiz zaman Allah'ın birliği Ortaklaşıyoruz ama hemen arkasından Bu arada Allah'ın üçlüğü diye Bir şey de geliyor Bu bizi ayrışma noktası hemen daha ilk temelde Fakat bizi birleştiren Bizi bir araya getiren bu retorik, bu teori değildir. Bizi birleştiren, bizi bir araya getiren, bizi birlikte hareket etmeye zorlayan bir e, bizim irademizin dışında belki bir e, pratik vardır. Onu da ben e, e, izniniz olursa Kur'an-ı Kerim'deki bir e, sahneyle irtibatlandırmak istiyorum. Şimdi bu e, malumunuz olduğu üzere Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir metafizik sahnede Adem'in yaratılışını insan insanoğlunun yaratılışını sembolize ederken Hazreti Adem, Melek ve İblis arasındaki ilişkide Adem'in farklılığını temellendirirken ona isimleri öğrettiğinden bahsediyor. Dolayısıyla isim kelimesi burada bizim için çok anahtar bir ifadedir. Bütün dinleri deyim yerindeyse zorla o pratik zeminde birbirlerin devamı olmayı sağlayan bir metafizik güçtür bu isim kavramı. Çünkü isimde köken olarak hocam daha iyi bilir sumuv kökünden gelir yani yücelik eski cahiliye şiirinde buluta da yukarıda olduğu için sema deniliyordu hatta bitki aşağıdan yukarıya doğru çıktığı için sema diye nitelendirilmiş dolayısıyla şöyle diyebiliriz yani Allah'ın Adem'e öğrettiği varlıklara ad koyma yeteneği varlıklara değer katma yeteneğidir şimdi bu bağlamda bütün dinler varlıklara değer kattıkları oranda ortaklaşıyorlar ama varlıkları bir de isimlendirme e, teoride benziyor tabii. Herkes bir isim koyar. Onu varlığın amacından farklı bir yöne çektiği zaman da bu isimlendirme bir e, ifsad edici bir isimler olur. Şimdi biz burada Allah birdir de doğru bir isimlendirme yapıyoruz. Ama bu arada virgül koyup üçtür diye eklediğimizde de farklı bir isimlendirme ve bu yapıcı, değer katıcı bir isimlendirme Olamıyor tabi. Ben burada bir tartışma açmak için söylemiyorum. Varlığın amacına uygun bir isimlendirmeye yaptığımız oranda Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müslümanlar hatta semavi olmayan dinlerin mensupları da en azından fıtrata uygun hareket ettikleri oranda bu noktada ortaklaşırlar. Bu isimlendirmenin varlığın amacına uygun olması yani varlıklara değer katmaya yönelik olması ile ilgili olarak Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da çok açıklayıcıdır. Orada da Yine bir isim kelimesi etrafında bir olay dönüyor. Hazreti Nuh kavminin putperestliğini eleştirirken bunlar sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerdir diyor. Yani burada tamam siz bir e, isim koyuyorsunuz. Bu varlığın görünürde varlığın amacına uygun veya tevhidin yönlendirmesine uygun bir şeydir. En azından yaratılışa uygun bir şeydir fakat ifsad edici bir isimlendirmedir. Taştan, ağaçtan tanrı yapılmaz belki benim gibi Gemi yapılır. En azından bir somut örneğini gösteriyor. Çünkü tufan koptuğunda bu gemi bizi kurtuluşa götürecek. Yani varlıklara at koymak, varlıklara değer katmak böyle olur diyor orada Hazreti Nuh kavmine. Bu sahneler bize şunu gösteriyor ki dinlerin temellerinde insanları bu noktaya doğru motive edici unsurlar vardır. Bu Hristiyanlıkta da vardır. Bu biraz önce Carlos Bey okuduğu İncil'den bir ayet. Yani işte yoksullara yardım etmek anlamda. Bu doğru bir isimlendirmedir. İşte bu tevhide uygun bir yaklaşımdır. Abdülaziz hocamın Kur'an-ı Kerim'den okuduğu Allah katında tek din İslam'dır ile Hazreti İsa'nın bu sözü arasında bir farkı yoktur. Tek din İslam'dır'ın pratikteki karşılığı işte böyle insanlara yönelik değer katıcı, değer kazandırıcı, salih amelleri kasteden. Yoksa teoride, retorikte ayrışırız. Birbirimizden çok farklı bir şekilde noktalara doğru gidebiliriz. Ama teorideki çatışmaya rağmen, teorideki farklılaşma rağmen pratikte dinlerin birbirlerini tetiklediğini tarih boyunca gözlemleyebiliyoruz. O ayeti kerimede bu, e, senden önce Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Allah zikret bir takip peygamberlerden bahsediyor işte. Bunların örnekliğine uy derken Kast edilen buydur, yani peygamberlerin getirdikleri dinler toplumsal zeminde karşılık bulduğu zaman bir sonraki topluluk ister inkar etsin teoride, ister retorikte karşı çıksın ama mutlaka onu tetiklediği bir sonuçtur. Dolayısıyla dinler arasında zorlayıcı, cebri bir e, e, ortak zemin vardır fakat iradi bir farklılaşma vardır insanların şeyi noktasında söylüyorum. Yani ee, özü itibariyle. Din yerinde ise Münzel Vahiy ile e, Kevni Vahiy'i maktan kaynaklanan bir ayrışma vardır ama Kevni Vahiy emrini hükmünü her halükarda icra ediyor. Biz hocalarımızın e, Carlos Bey'in ve Abdülaziz Hocam'ın daha detaylı daha e, Kur'an-ı Kerim'den ve İncil'den örneklendirmeleri de göreceğimiz gibi birbirlerini bütünleyen dinlerdir. Yani Bunlar bir farklılık yoktur aralarında. Çok teşekkür ederim. Sayın Bayındır Hocama dönmek istiyorum. Dilerseniz Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı nasıl tarif etmiştir? Hem bir Kur'an açısından Allah'u Azze ve Celle kendi kendisini nasıl tarif etmiştir? Bir Kur'an açısından bakalım. Bir de Carlos Bey'den aynı soruyu soracağım. İncil veya Hristiyanlık Allah'ı nasıl tarif etmiştir? İlk dönemimizde bunun bir tarifini kitaplardan alıp daha sonra diğer konulara geçeceğiz. Sayın hocam Cenab-ı Hak kendisini nasıl tarif ediyor? Şimdi yani şöyle yapalım isterseniz. Kur'an-ı Kerim nasıl tarif ediyordan çok insanlar Allah'ı nasıl algılıyor? Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her insan doğduğu günden öldüğü güne kadar Allah'ın yarattığı ayetleri okuyor. Yani ayet okumayan tek bir insan yok. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı ayetleri okuyan her insan Allah'ın varlığını ve birliğini kesin olarak kavrıyor. Ben Ateistim diyenler de Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanır. Ben dindarım diyenler de Allah'ın varlığına ve birliğine bakın bir tek Allah'a inanırlar, iki değil, üç değil, kesinlikle hiç kimse yoktur. Şirk, Allah'ın ya Allah'la insanların arasında konulan varlıklardır. Mesela şimdi, Carlos Bey de söyleyecektir, Hıristiyanlık, Yahudilik, Yahudilik en çok kesinlikle en büyük günah şirktir, İslamiyet'e de en büyük günah şirktir insanlar da, müşrikler de kabul etmezler. Yok efendim biz öyle kabul etmiyoruz derler kendi kafalarına göre. Şimdi ama ben size şuradan, bakın burada şey var. Katolik Kilisesi değil mi? ahlak ilkeleri var. Bundan önceki e, papanın başkanlığında hazırlanmış olan bir kitaptır. Ben bunu kendilerinden aldım. Şimdi burada, bu, bu kitapta Aracılık ve Şir, Şir kitabında buna bir bölüm ayırdım. Buradan alarak, bakın ne, nasıl tarif ediyor Katolikler Allah'ı. Allah birdir. Yani bu kitapta geçer. Ondan başka Tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir. Her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığın O'na boşludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Bakın. Bir, bir şey var mı, İslam inancına bir aykırı bir şey var mı? Sonra hocam devamında. Aynısıdır bak. Peki niye baba diyorsunuz dediğiniz zaman diyor ki Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır diyor. Allah ne erkektir ne kadına, Allah Allah'tır diyor. Sonra Peki İsa'yı nasıl tarif ediyor yine bu kitapta? Diyor ki İsa babanın elçisidir. Yani Rasulullah'tır diyor. Baba onu kutsal ruhla mesh etmiş ki Mesih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ama kutsal ruhla değil ama başka Mesih'in anlamı farklı oluyor. Rahip peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. ''Ve mâ havaya nasıl uyuyor'' dikkat edin yani kendiliğinden bir şey söylemez. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Gönderen. Risalet işte Rasullük yani. İşte bundan sonra iş bozuluyor. Yani buraya kadar hiçbir problem yok. Biraz sonra şimdi Carlos Bey de söyleyecektir. Mesela o o şeye göre de Protestanlara göre de Hristiyanlara şey diğer Katoliklere göre de İsa %100 insandır. Ama orada dursalar hiç problem yok. Hemen arkasından derler ki %100 tanrıdır. İşte bakın buradan buraya kadar hiç problem yok. Gayet güzel. Şimdi bundan sonra ne diyor? Diyor ki o şimdi babanın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor. İşte burada bozuluyor inanç. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Ölmemiş oluyor İsa. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. İşte, işte şey, ip burada kopuyor. Burada Allah ikinci sıraya bırakılıyor. Onun yerine İsa geçiyor. Sonra da bir de kutsal ruh da devreye giriyor. Sonra da, az önce Carlos Bey'in dediği gibi aslında sıkıntının temeli kilisedir. Ne İsa'dır, ne kutsal ruhtur. Kiliseyi kutsallaştırmanın yoludur İsa'yı tanırlaştırmak. Çünkü orada bir dini kurum oluşturuluyor, dini kuruluş oluşturuluyor. Bakın yeryüzünde insanların insanların en zayıf noktası dindir. İblisin de en zayıf noktası dindir. Adem'in de en zayıf noktası dindir. Çünkü yeryüzünde kendisini dindar saymayan bir tek insan yoktur. Bak şimdi yine böyle bir televizyon programındaydık Hasan Hoca. Sunucu şey, reklam arasında bana dedi ki ben dedi inançsız bir kişiyim, ben dedi ateistim falan. Ona dedim ki bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Böyle bir şaşırdı. Yani evet dedi. Sonra ikinci. İkinci bir şey söyleyeyim sana. Sen çok dindar birisisin değil mi dedim. Ona evet dedi güçlü bir şekilde. Şimdi Allahü Teala bu 7. surenin Araf suresinin 30. ayetinde diyor ki tüm insanlar için فَر۪يقًا ve وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهُ مُطَّلَالَهُ Allah insanlardan bir grubunu doğru yola kabul etmiştir. Bir grubunda sapıklık hak olmuştur. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ o sapık olanlar Allah'la kendi aralarına evliyayı koyarlar. Evliya ne demek? Şeytanları evliya olarak koyarlar diyor. Çünkü Allah'la kulun arasında hiçbir şey giremez. Allah kişiye şah damarından daha yakındır. İşte oraya koydukları adına İsa da dese İsa değildir, Muhammed de dese Muhammed değildir. O araya koyduğu şey Allah'la ilişkiyi keser. Ve وَيَحْسَبُنَنَّهُمْ muhtedun Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Aracıyı niye koyuyorlar biliyor musunuz? Kendisini Tanrı yerine koyabilmek için, eğer İsa'ya Tanrı demezse, kilise diye bir oluşum olmaz. Kilise diye bir oluşum olmazsa, e, gelin biz sizi vaftiz edelim, dini alalım, sizi dinden çıkaralım diye bir olgu olmaz. Kişi Cenabı Hak'la yüz yüze kalır, inancına Allah karar verir, kafirliğine Allah karar verir ama kilise öyle değil, hırh, kafirliğine de. Dolayısıyla burada müthiş bir din sömürüsü oluşur, Allah'ın da bu asla kabul etmediği bir şeydir. Peki şimdi onun cevabını biz Sayın Carlos Bey'den tamam. alacağız. Yalnız ondan önce ben bunu da sorayım, öyle tümüne isterseniz bir cevap verin. Elçilerin amelleri Bab 9, Bent 5. Bir de Galatiyan Bab 4, Bent 4. Böyle bir konu geçiyor. Bunu da sorup öyle inşallah cevap alacağız. Şaul dedi, Allah'ım sen kimsin? Allah dedi, ben İsa'yım. İsa, İsa Allah'ın doğurduğu oğludur. Lakin zamanı gelince Allah bir kadından dünyaya gelmesi için oğlunu gönderdi. Böyle bir söz geçiyor burada. Bir de e, saygıdeğer e, Bayındır hocamın o sözünün bir bölümünü de ben e, e, nakiat yani İznik konser toplantısında biliyorsunuz Arüs ile İskender ihtilafların çözümlenmesi için Rum İmparatorudur. 325 miladi yılında e, Konstantiniyye'ye yakın olan İznik şehrinde bir toplantı düzenliyor. E, toplantıda ben özetlersem yani su, şu karar varlıyor Allah'la ilgili. Biz tek baba, mutlak kadir görülen ve görülmeyen her şeyi yaratan Allah'a ve babadan ayrılan yegane mevrut Allah'ın oğlu İsa Mesih'e Allah'tan ayrılan Allah'a, nurdan olan nura, mahluk olmayıp hakiki Allah'tan mevlut olarak ayrılan hakiki Allah'a iman ediyor. Gökte ve yerde olan her şeyin onun vesilesiyle yaratıldığına inanıyoruz. O biz insanlar için ve bizi kurtarmak için indi, insan şekline girdi, zorluklara katlandı ve üçüncü gün kalkıp göklere çıktı. Dirileri ve ölüleri sorguya çekmek için yine gelecek. Onun olmadığına, mevcut olmadan önce olmadığına, yokluktan var edildiğine, onun başka bir zat veya cinsten olduğuna, Allah'ın oğlunun mahluk olduğuna veya bir takım değişikliklere maruz kaldığına inanan kimselere lanet olsun. Böyle bir sonunda da bir lanet kelimesiyle bunu kapatıyorlar. Dilerseniz e, bunun cevabını sizden alıp başka bir konuya geçelim. Evet, sizi bu bir cevap değil. Ee, ele atılan konular bin konu oldu. Evet, ee, bir taraftan, taraftan Abdullah Aziz Hocadan, bir taraftan sizin okuduğunuz ayetlerden. Sondan başlayayım. Ee, tabii sizin orada okuduğunuz tercümede e, yanılgıya götüren e, ifadeler olabilir. Resul e, Paulusa Şam yolunda bir görümde İsa kendini e, ona gösterdiğinde. Paulus'un sorusu, Allahım sen kimsin? Değil, Rabbim sen kimsin? Ee, fark şudur, ee, orijinal kelimesi. Sağoldan maksat Paulus mudur? Evet. Evet, e, sağol. Ee, sağ Kuryos kelimesi, Hı. o da efendim olabilir veya Allahım, hani nasıl çevirdiğimize bağlı. Hı. Ama en çok efendim veya hocam, hocam veya sahibim, sen kimsin? Rabbim dediğimiz gibi. Ben zulmettin evet. e, İsa'yım. Hı diyor e, görümde ama aslında e, Saul veya Paulus zulmettiği kimlerdi? İsa'ya inananlardı ve İsa orada söylemek istediği o göründe en küçüklerden birine böyle bir haksızlık e, yaptığın zaman bir şiddet kullandığın zaman bana karşı da kullanmış oluyorsun. Bana karşı kullandığında Allah'a da karşı kullanmış oluyorsun. Dolayısıyla tabii e, o, sizin okuduğunuz e, tercümede Doğrudan e, Allah kimdir İsa'dır diye bir cevap e, veriliyor ama ayette böyle demiyor. Biz böyle inanmadığımız demiyorum Biz ama. Biz de orijinalından bunu öğrenmek evet. istiyoruz tabi. Şimdi bir kere Allah inancı e, bizim inancımız kitaba dayanıyor. Biz kitabiyiz yani, e, yani orijinal, kitab orijinal olmaya çalışmıyoruz. Allah kitabı aracılığıyla bizlere ne emrettiyse ona inanmaya. Tabi bizim inandığımız kitap Tevrat Zebur İncil. Tevrat Zebur İncil orijinalleriyle günümüze kadar ulaştığına inanıyoruz. Yani tahrif edilmemiş diyoruz. değil edilmemiş. E, Orijinaldi hangisi? Orijinaldi İbrani, e, Arami, Ar İbranici, Aramice ve e, Gerekçe. Yani orijinal Tevrat İncil metinleri var mı şu anda? Var. Çünkü İncil Gerekçe yazıldı. Ve e, günümüze ulaşan metinler de Gerekçe. Yani Gerekçe dediğimiz eski Yunanca. E, şey, Tevrat <gülüyor> İbranici... Günümüze ulaşan metinler İbranici, masoletik metinlerden ki onlar İsa'dan sonra 6. yüzyıldan en eski nüshalar olarak kalmıştır. Ama meşhur kumran yazıtları keşfedildikten sonra ki o kumran yazıtları Mesih'ten 100 yıl önce yazılan yazıtlardır. Yine de İbrani dilde Tevrat dediğimiz veya eski ahit dediğimiz bütün bölümlerinden parçalar var ve kimi bölümler tamdır. Bugün sahip olduğumuz tercümelerle birebir uyuşmaktadır. İncil'den de elimizde kalan çok eski el yazmaları vardır. Neyse bu ayrı bir konudur ve bizim inancımızın temelinde Tevrat, Zebur ve İncil anayasamızdır. Anayasamız ne diyorsa biz ne bir harf ne bir virgül evet. eklememeye çalışıyoruz. İnşallah başarılıyız <gülüyor> bu konuda. Başarım. Şimdi evet. Allah anlayışı konusunda kavramı konusunda ilk başta Tevrat'a e bakacak olursak Tevrat'te çok güzel bir ayet var diyor ki Dinleyi İsrail Musa burada aldığı vahiy ile e, sesleniyor halkına. Dinleyi İsrail Allah'ımız Rab tek raptır kullandığı kelime İbranice'si Ehad, Ehad. Yanılmıyorsam Arapça, Arapçada da vardır. Tabi zaten aynı, tabii, aynı kaynaktan gelen dillerdir. Evet. Yani Allah'ın bir tek, bir tekliktir. Yani diyor. Yahudilik tevhid inancına biraz daha e, objektif evet. bakıyor da. Ama aynı zamanda Tevrat'ın ilk bölümüne, ilk üç ayetine baktığımız zaman, başlangıçta Allah yeri ve göğü yarattı. Ve Allah buyurdu, ışık olsun ve ışık oldu. Ve Allah'ın ruhu, o düzensiz suların üzerinde hareket ediyordu ve o suları ve toprakları düzene sokuyordu diyor Türkçesiyle kolay anlaşılsın diye. Kur'an'da ve "Arşu alal ma'tür" yani yani biz üçlük yani şeytan Kur'an'a tam, Kur tam uyuyor, evet. Yani e, biz üçlük dediğimizde Allah'ın tekliğinde üçlük vardır. Üç tanrıya biz inanmıyoruz. İşte orada duralım biraz. Tabii. Yani Yahudiler Tevrat gerçekten tevhide Müslümanlara yakın bir bakış sergiliyor. Az önce söylediğiniz Yok, yerde öyle. şey şirkin en büyük günah olduğunu da söylüyor değil mi tabii, o? Tabii. Tevrat söylüyor. Tabii, tabii, tabii. Ve bunu ben, bu bunu teslim. şeyde Hristiyanlar da bunu kabul ediyorlar. Tabii, şirkin tabii. En büyük günah sayıyorlar. Evet. Ama şirki nasıl tarif ediyorlar? İşte, Gerçekten evet. işte bu teşhiri biraziverseniz açalım şey kolay bir konu değildir <gülüyor> elbette ama e, doğru anlaşılsın açısından e, İncil'den de Allah'ın varlığına dair bize ne dediğini söylemek mesela istiyorum. mesela şuradan ben e, sizin karar Ruspen kitabından önce bak, ben, ben konuları konu, izah edeyim çünkü yoksa evet. Hayır, saptırıyoruz. Evet, izah et. Izah et de yani bak burada sizin kitabınızda var. Mesela işte burada Apolojiya diye bir Hristiyan din adamı İncil'in İncil sırlarını ifşa ediyor kendi yazdığı evet, kendi kitabı evet. evet. Bu kitabın 296. sayfasında şöyle diyor. Diyor ki: İnsanlara ve meleklere ibadet etmek günah ve putperestliktir diyor. Şiktir yani. Melekleri meleklere de ibadet ederse şeydir putperestliktir, insana da. Peygamberler de dahil olmak üzere insanlar, melekler gibi yaratılmış varlıklardır. Şimdi bunu böyle söyleyip İsa yüzde yüz insandır dedikten sonra İsa'yı tanrı yapmak nasıl bir şeydir yani neye, neye dayanır akıbı? İşte yani. o nizahını alacağız Karlos Şimdi, Şimdi İncil'e baktığımız zaman <gülüyor> e, özellikle Allah'ın varlığını güzel <gülüyor> tanımlayan Hazreti İsa'nın üç ifadesi vardır. Birincisi Allah ruhtur. Yani Allah'ın maddiyeti yoktur. Ve başka bir yerde diyor ki kendiliğinden hayata sahip olandır. E, vücudu yoktur. Şekli şemani yoktur. Bir diğer ayet diyor ki Allah ışıktır. Nurdur. Allah'ın Allah Allah ışık Allah olduğu, Allah olduğu Allah söylemesi evet. e, fiziksellikten ziyade e, maneviyat ve ahlaki yönden e, temizdir. E, paktır. E, her türlü kötülükten arıdır. Ve üçüncüsü Allah sevgidir. Allah e, yarattığı varlıklar akıl sahibi ve ruh sahibi varlıklar olan bizlerle özellikle bir sevgi ilişkisini e, bina etmek istiyor, geliştirmek istiyor. Temel e, inanç budur. Şimdi e, biz tevhide inanıyoruz. Allah'ın bir olduğuna inanıyoruz ama en başta Allah evreni yaratırken, kendi cevheriyle, kendi kelamıyla ve kendi ruhuyla e, evreni yaratırken, biz buna üç farkı Allah değil ama Allah'ın içindeki üç özellik veya hususiyet diyoruz. Yani İslamiyet'te de Allah'ın e, sıfatları hakkında farklı farklı tanımlar var, farklı farklı e, algılar vardır. E, Allah'ın çok farklı e, sıfatları olması, ...çok farklı ve çok sayıda Allah'lara inanıyor olmamız demek değildir. Hirsiyanlıkta da Allah'ın üç farklı özelliği olması... ...üç farklı Allah'a inanıyor olmamız demek değildir. Allah, baba olarak kendini tanımlar... ...ki Katolik Kilisesi kitabından okudu... ...yüzde yüz katılıyorum oradaki tanımlara... ...her şeyi yaratan, her şeyi yöneten... Ve her şeyin hesabını soran, aynı zamanda her ihtiyacımızı karşılayan ve sevgisini bizlere gösteren, yaratan olması açısından baba kelimesini biz seçmedik. Kutsal kitap seçiyor. İsrail oğullarına Tevrat'ta diyor ki, siz benim çocuklarım değil misiniz? Ben sizin babanız değil miyim? Ama buradaki baba kelimesi bir cinsiyetli cinsiyetlik veya bir e, biyolojik anlamı taşımamaktadır. Manevi bir anlamdır. Yani bir baba nasıl ki çocukları için Muhabbet can veriyorsa evet, o şekilde. E, aynı şekilde oğul kelimesi e, Tevrat'ta geçiyor. Gelecek olan Mesih'ten söz ederken o benim oğlumdur diyor. Ama bu sadece gelecek olan Mesih'ten değil. Örneğin e, Hazreti Davud'un oğlu Kral Süleyman'ın e, haberini yani o senin yerine kral olacaktır haberini verirken Allah Samuel Peygamber aracılığıyla diyor ki o benim oğlumdur. E ne demek istiyor? Ben bunu buna ona beden vermişim yani ben bir bayanla ilişkiye girmişim böyle bir fiziksel çocuk dünyaya mı getirmişim? Hayır. Bu ne demektir? Yani e, en yakın varlık olarak kendime en yakın e, insan olarak yetiştireceğim kendime yaklaştıracağım. İncile baktığımız zaman Allah'ın oğlu kelimesi e, Adem için de kullanılmaktadır. Ne demek bu? Allah'tan gelen, Allah tarafından yaratılan. Orada bir maneviyat söz konusudur. Yani bir fiziksellik yani söz bu, konusu değildir. O ziyan değildir. metinde oğul yerine ne diyorsunuz siz? Ee, Saint Carlos dilerseniz size bir az vakit verelim. O sözünüz eksik kalmıştı. Onu tamamlayınız. Ee, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tevhid içerisinde yani Müslümanların tevhidi tarifiyle Hristiyanların teslis tarifi, tarifi içerisinde Hazreti İsa'yı, Hazreti İsa, İsa Aleyhisselam'ı e, oğul olarak kabul ediyorsunuz. Yani daha doğrusu baba oğul ruhul kudüs diye bir tarif vardır testiş içerisinde. Kısa bir izahat buradan alalım. Daha sonra tamam. diğer konulara geçelim bileseniz. Yani konu çok geniş ama <gülüyor> evet. bir iki cümlede e, özetlemeye çalışacağım. Bir kere biz e, neye inanıyorsak kutsal kitaptan inanıyoruz. Orijinal olmaya çalışmıyoruz. Orada ne yazıyorsa onu Allah'ın ...kelamı ve emri olarak kabul ediyoruz. Şimdi... E, ...kutsal kitapta Allah kendini özüyle... ...kelamıyla ve ruhuyla tanıtıyor. Allah e, kelamını söylerken... ...mesela... ...bir kitaba yüklenmiştir. Bugün e, kutsal kitap dediğimiz zaman... ...semavi kitaplar dediğimiz zaman... ...Allah bu kitaba... ...kendi kelamını yüklemiştir diye... ...inanıyoruz ve dolayısıyla... ...buradaki kelimeler ilahidir. Kelamullahu mecid diyoruz evet. Allah'ın sözleri. Evet. Bizim e, genellikle tabii ülkemizde yanlış anlaşılan konuşudur. E, İsa e, ezelden beri bir insan olarak tanrıdır. Hayır, biz böyle bir şey inanmıyoruz. Biz inandığımız şudur: Nasıl ki Allah kelamını bir kitapta gönderdiyse daha evvel. Şimdi yine bir kitapta gönderdi. Yalnız bu kitap biraz farklıdır. Canlıdır. Buradaki kitap cansızdır. Yani konuşan Ama, kitap ve yaşayan, kitap. hareket eden. İlişki kuran kitaptır. O kitap yani, Mesihisadır. Yani Mesihis kelimesidir. Evet. demek istiyorsunuz? Kelamdır. Ee, kendisi, evet. yani? Ve o anlamda şimdi biz bu kitaba da Allah'ın oğlu diyoruz. Çünkü Allah'ın oğlu demek Allah'tan gelen kelam demektir. Hristiyan inancında, orijinal. Yani Allah'ın besit olduğuna, evet. tecellisi öyle besit diyelim. Besit olduğuna iman ediyorsunuz değil mi? Allah yani... E, farklı şeylerden, fenomenlerden oluşan bir şey değildir. Değildir. Hiçbir bileşimden değildir. müteşekkil değildir. Dolayısıyla şimdi tabii Türkçe'de artık o kelimeler çok farklı bir anlam kazanmıştır. Allah'tan baba oğul ve kutsal ruh veya Ruh kudüs olarak söz edildiğinde çok farklı çok çağrışımlar yapıyor kafalarda ama biz Türkiye'de daha çok Allah'ın cevheri, özü, Allah'ın kelamı ve Allah'ın ruhu, ruh, ruh kelimesi aslında elle tutulmayan ama var olan, hareket eden, kendini belli eden, güçlü olan bir varlık demektir. Bu anlamda biz Allah'ın tek olduğuna, ama üç özellikle kendini ifade ettiğini, açıkladığına inanıyoruz. Bu özelliklerden biri oğul olarak genellikle bilinen özellik, kendi kelamıdır. Yani ben şimdi burada hocam, sağ olsun kitabımı getirdi. Ben bu kitabı da kendi yavrum olarak Yavrum gözüyle bakabilirim, oğlum gözüyle bakabilirim. Niye? Çünkü benden özümden gelen kelimeler. Tabii ben kelimeler söylerim, hata yaparım ama Allah hata yapmaz. Bekir, Onun kelamı be, mesela Carlos, sen, sen mesela Carlos Allah'ın kelamı değil misin? Değilim. Değil, yani ben söylediğim şey. her kelam Allah'ın kelamı. Hayır, yok, yok, sizin söylediğin değil. Sizin yaratılışınızı yaratılışınız. diyor yani. <gülüyor> Hılkatinizi yaratılışınızı ha, Allah diyor. Allah'ın emriyle yaratılmışsın evet. Tabii öyledir zaten. Ama yani, benim söylediğim her Allah, kelime Allah, Allah, Allah İsa, değildir. İsa için ne dediğiniz şey, şey için kelimenizi evet. söylemiyor tabii. Yani şimdi şöyle diyelim. E, bu kitap Allah'ın kitabı mıdır? Hayır. Değildir. Ama kutsal saydığımız kitaplar Allah'ın kitabıdır. Hani bunun gibi bir fark. Yani Kur'an buna Ben Allah'ın eseriyim ama Hazreti benden farklı. Kendi içinde Allah'ın kelamı, yani nefsi kelamı barındırıyordu. Yani Allah'ın ayeti diyebiliriz değil mi? Allah'ın canlı ayeti diyebiliriz. Allah'ın ayeti. Kur'an'da yani, da çünkü her şey Allah'ın ayetidir diyor. Evet. Ayet anlamında. İnsan Allah'ın ayetidir. Evet. Ayet Allah Allah ayetidir. Peki, yani Seyyid Hüseyin Nasr'ın bir benzetmesi var burada. Ben araya girdim kusura bakmayın. Doğru. Burada vahyin taşıyıcısı diyor Hristiyanlıkta Meryem'dir. İslam'da ise Hazreti Muhammed'dir. Ve ikisinin ortak özellikleri Meryem Bakire'dir. İnsan eli değmemiştir. Hazreti Muhammed de okuma yazmasızdır, ümmidir. İnsan eğitiminden geçmemiştir. Vahiy ise İslam'da Kur'an'dır. Hristiyanlıkta da İsa bu şeye kabul ediyor diye. Ve o kelimeyi biraz önce hocam da söylediği gibi Allah'ın kelimesi olmasıyla Kur'an'ın kelamullah olması arasında bir benzerlik kuruyor. Böyle bir benzerlik Seyyid Hüseyin Nasır'da. Kuruyor Carlos Bey'in söylediği gibi. Peki. Ama ben sözü almışken isterseniz devam edeyim. Ben işte edelim. sorumu sorayım öyle <gülüyor> dilerseniz devam edin. Semavi dinler aslında müşterek değerlerden birisi de nübüvvet meselesidir. Yani Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Nebilerin Allah tarafından gönderilen elçiler olduğunu, her şeyleriyle bizlere, insanlara model olduğunu, evet. modeli olduğunu kabul ediyoruz. Siz İslam açısından Dilerseniz nübüvvetin insanlara gönderliş gayesinin ne olduğunu nasıl izah edebilirsiniz Kur'an eksendi şimdi tabi Belki ben biraz önce o başta söylediğim o isim kelimesinin isim metaforundan hareketle bir devamını söylemeye çalışayım Konu İhtilaflı konulara doğru gidince bunun içinden çıkılmaz. Yani müşterek noktalar da bulunmaz. Yani dinlerin müşterek noktası olmasına rağmen bu kalabalık içerisinde oraya doğru varamayız diye düşünüyorum. Belki biraz bir farklı yaklaşım içerisine girmek istiyorum. İslam'da peygamberler, İslam'a göre ayetlerde şu şöyle diyor bu böyle diyor şeklinde detaya girmiyorum. Peygamberler insanların hayatında insanlara doğru varlıklara doğru at koymanın ne olduğunu gösteriyorlar. Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün peygamberler, Resul-i Ekrem daha sonra geldiği için onu katmıyorum. Onun farklı bir özelliği vardır. Gelen bütün peygamberler deyim yerindeyse üçlü bir e, değişime yol açmışlardır. Fakat hep değişmeyen bir şey vardır. Bütün peygamberlerin ortak noktası Allah'ın birliği. Yani tevhid. Bütün peygamberler kavimlerine Gittiklerinde işte ey kavmim sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Allah'tan başkasına ibadet etmiyor. İhtihavetleri yani Allah'a iman. Her birinin de bununla bağlantılı olarak o günkü sosyal hayatta varlıklara at koyma noktasında meydana gelen bir sapmaya işaret ettiklerini görüyoruz. Bakıyoruz biri ölçü ve tartıyı yanlış yapmayın diyoruz. Biri şöyle yapmayın diyor. Böyle sosyal hayat değil. göre Tabii, yani zamanın göre. şartlarına göre. Bir de çok önemli aslında bizim için önemli olan bir şey. Bir de geleceğe bir tohum ekmişlerdir adeta. Yani o günkü toplumsal yapıyı bambaşka bir toplumsal yapıya evrilmesine zemin hazırlamışlardır. Mesela diyebiliriz ki Hazreti Adem'den İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Hazreti Nuh'a her peygamber kavmine tevhidi sunarken hem o günkü hayatında bir düzeltme yapmıştır. ...hem de o günkü hayatlarını daha ileri bir aşamaya taşımışlar. Söz gelimi kabile toplumuysa onları şehir hayatına, kavim hayatına taşımışlardır. kavimlerse ümmet hayatına taşımışlardır. Ve peygamberler arasında ortak nokta bir de böyle bir şekilde oluşmuştur. Bu noktada Hristiyanlık ile İslam arasında çok enteresan bir dayanışma vardır. Retorikte, söylemde kavgalı, gürültülü, savaşlı bir şeydir ama neticede karşılıklı bir etkileşim vardır. Hristiyanlığa kadar gelen bütün peygamberler, bütün dinler belli bir kavme özgüydüler. Belki tarihsel olarak süreklilik arz eden bir musevilik vardı. Çünkü onun zamansal bir devamlılığı vardı. Fakat yine çok uluslu veya çok ümmetli, evrensel bir şey değildi. Sadece ben İsrail'e hitap eden bir şeydi. Hz. İsa gönderildiği sırada sadece bu aslında Yahudilikte bir deyim yerindeyse, İslami bir terim kullanacak olursa bir tecdit yapmak üzere gönderilmiş bir peygamberdi. Ama sanki Yahudilerin Hazreti İsa'yı kabul etmemesi için bir takım fazladan özelliklere sahip kılınmıştı. Normalde Yahudiler... Peygamber beklentisi içindeydiler. Peygamberlik fikrini yabancı değildiler. Gelen bir peygamberi çok da yabancı gibi görmezlerdi ama Hazreti ya İsa'nın... Yahudiler bir... hala Mesih'i bekliyorlar. Evet, onu ben de onu söyleyeceğim. Yani yani. Hala bekliyor, Mesih geleceği. Gelene inanmayınca çok beklersiniz yani. yani. Şöyle bir şey var şimdi, evet. Yahudiler Hazreti İsa'a ya bakıyorlar ki babasız dünya gelmiş. Ölüleri diriltiyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu şeyler var. Yani deyim yerindeyse alışa geldikleri nübüvvet algılarını biraz değiştiren ya ya, bir niye, şey. Niye değiştirsin? Yani nebilerin <gülüyor> bir şeyi vardır bir e, e, elçilik belgesi vardır. O bir e, mucizedir. Hristiyanlar şey şahaf şey ederseniz Yahudiler pekala biliyorlar ki Musa Aleyhisselam değneği attığı zaman şeye dönüyor, yılana dönüyor. O, o neyse öbürü de odur. Ne farkı var diyor. Bak bu insanların asıl mesele şu. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu herkesten daha iyi biliyorlardı. O bilmek bir şey ifade etmiyor. Bütün mesele ne biliyor musunuz? Kabullenemiyorlardı hocam. Niye kabullenemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü musun? Hazreti İsa saltanat, alışkılıklarını değiştiriyor. Hayır hayır saltanat yerine diye. İnsanları dinden çıkaran tamamen dünya arzusudur. Başka hiçbir şey değildir. Nitekim Yoksa Resulullah'ın herkes... da peygamber olduğuna benim, iman e, e, yani ya bugün, ben, ama kabul etmeye. Ya bugün ben Kur'an'ı okuyacak bir kişi Muhammed Allah'ın elçisi değildir demesi imkansızdır evet. Diyorsan muhakkak başka bir sebep vardır. Eyvallah. Hocam elbette ki yani bu evet. söylediklerinizi yabana yani elbette ki doğrudur. Yani Yahudilerin Hazreti İsa'yı kabul etmemelerini, reddetmelerinin temelinde dünyevi saltanlıklarına yönelik çok muazzam bir saldırı işte olarak. Fakat bir de Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'nın onlar açısından şok edici bir özelliği daha vardı. Yani bir insan normalde doğal olarak dünyaya gelen insanlar içerisinde birisi birden bire babasız dünyaya geliyor. Bu etkisi niye? olmaz yani mı? Yani şey, Bunun de, etkisi olmaz. E, te Tevrat'tan gayet iyi biliyorlar. Cenab-ı Hak'ın her şeye gücün yettiğini bilmiyorlar mı? Allah'ın e, bir e, mucize şey yaptığını bilmiyorlar Yani bir DNA vuracaksınız, nirlendiği ikiye bölünecek. Bu, bu öbürden daha mı az bir mucizedir? Ya, Gökten yani kudret şey, elbası verecek. He, daha daha mı az bir şey Peki mucizedir? E, şu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi Hristiyanlık bu şekilde reddedilince, yani Hz. İsa'nın mesajı Yahudiler tarafından bu şekilde reddedilince Roma'da bir kabul gördü. Ve bunun Roma üzerinde etkisi oldu. Romalılar, çeşitli milletlerden meydana gelen topluluklar <gülüyor> ilk defa Birden fazla kavmin kabul ettiği bir din olgusu ortaya çıktı. Yani bir ümmet kavramı, pratikte ben anlatıyorum, meydana geldi. Ondan önce birden fazla milletin inandığı bir tevhid dini yoktu. Yani tevhid ya, Hazreti Roma'da Nisaydı. tevhid diye bir şey kalmadı ki ya. Hocam bu şeyden sonra tevhidin en azından Carlos Bey'in söylediği düzeyde bir tevhid vardı tabii ki. Bizim İslami ya, evet. anlamda söylediğimiz ya, tevhid yoktu. Peki. Bu Roma ile buluşmasından dolayı Hristiyanlık evrensellik özelliğine kavuştu. Evrensel bir din oldu ama bu hak anlamında ya da İslam'ın evrenselliğiyle eşitlediğim anlamında söylemiyorum. Hristiyanlık Roma tarafından kabul edilmesiyle birlikte İslam'ın evrensel bir din olarak kabul görmesini kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Peki. Hristiyanlık İslam'a yol açtı. Nitekim bugün İslam ümmeti dediğimiz ümmetin kahir ekseriyeti, Eskiden Hristiyan olan topraklardaki insanların iktidar hareketleriyle büyümüştür. Yani Kuzey Afrika'yı düşünün, Kuzey Arabistan'ı, Anadolu'yu, belki Kafkasları bunlar İslam geldiği sırada Hristiyan olan toplulardır. Roma'nın, Bizans'ın hakimiyeti altında olan toplulardır. Ve İslam'ı kabul etmeleri de bu yüzden kolaylaştı. Çünkü evrensel tevhidin zemini oluşmuştu. Tam olarak şey yoktu, belki Hristiyanlığa şirk bulaşmıştı. Bazı şirk unsurları bulaşmıştı, bir takım tahrifatlar olmuştu. Carlos Bey kabul etmiyor ya, <gülüyor> kadar kitapta şey yoktu ama e, neticede İslam'ın e, bize bildirdiğine göre yuharrifunel kelmed en maad'i yani konuldukları yerden tahrif ediyorlardı kelimeleri. Şey. Asıl anlamında farklı bir noktaya doğru götürüyorlardı. Yani Hristiyanlık ile İslam arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Hristiyanlıktan etkilenen İslam'ın Hristiyanın geliştirdiği bazı teorileri kabul eden İslam'ın da eğer zaman olursa ona da işaret etmek isterim. Peki efendim. Teşekkür ederim. E, Sayın Bayındır size dönmek istiyorum. E, ben şunu sormak istiyorum. Yani müşterek e, semavi dinlerin müşterek kabul ettiği peygamberlerin insanlığa, topluma, hayata neyi sunmak için görevlendirildiğini. Allah'a davet mi? Allah Allah'a daveti kabul ettikten sonra Sosyal ad adaleti tesis etmede, toplumsal barışı getirmede, insanları uzlaştırmada İmam Humeyn Rahmetli'nin bir sözü var buyuruyor. Eğer 124 bin peygamberi bir kasabaya toplasak orada ne karakola ne hapishaneye ne yargıca hiçbir şeye ihtiyaç duyulmaz. Çünkü aralarında niza kavga çıkmaz. Kesin, Sayın Bender'in buyurduğu gibi. Olmaz. Çünkü onlarda dünyevi bir heves, hırs söz konusu değildir. Yani bunun Hı. ben cevabını bulmak istiyorum. Bak, Acaba şimdi, peygamberlere itaat olsa insanlar arasında bu nizalar, ihtilaflar söz konusu olabilir mi? Tevhide iman ettikten sonra. Ya şimdi bakın. allah Teala'nın indirdiği kitaptaki inanç korunursa hiç problem yok. Allahü Teala, Rüştiyanlara emre diyor, diyor ki fal yahkum ahelül İncil bi manzil Allahu fi. İncil ehli Allah'ın İncil'de indirdiğiyle ile hükmesin diyor şeyin Maida suresinin 44 olacak gayrı. Ve menlem yahkum bi 45 ayeti Ve menlem yahkum bi manzil Allahu fi fasikun diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hükmet Şimdi asıl problem Allah'ın indirdiği ile musunuz? Bakın şimdi. Az oralara bakın biraz, bir dakika, evet. şimdi bakın, Paulus bana göre Hristiyanlığı bozan Paulus'tur. Yani, şimdi bakın mektubunda ne diyor? Yani şimdi, yani bu Allah'ın indirdiği değil bu. Allah'ın İncil'de indirdiklerinde hiçbir problem yok. Ama oraya sokuşturulan şeylerdir sıkıntı olan. Bak diyor ki, yani ya da ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi, Herkes doğru dini bilir. İbrahim Suresinin 3. ayetinde Allahü Teala insanların niye kafir olduğunu şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeye çalışanlardır. Ahireti inkar etmiyor. Ondan sonra وَيَا صُدُّونَ عَنْ <gülüyor> Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Ama nasıl uzaklaşırlar? ne <gülüyor> hayvacı Orada bir eğrilik meydana getirirler. Öyle bir yaparlar ki işte mecazı hakikat gösterirler, bir takım değişik şeylerle siz anlayamazsınız. Yani insanların çoğu anlayamaz. Şimdi bakın Paulus ne diyor ben. İşin esası dini dünyaya yani hakimlerin e, e, hakimiyet kurmaları için bir vasıta yapmaktır yani. Yoksa e, şeyde hakiki Hristiyanlıkla e, şeyi efendim hakiki bu, şey, bu, şeyde yani ben şahsen şey, teklif ediyorum buradan bütün Yahudisine, Hırist yanında da hatta Katolik Kilisesi'ne resmen teklif ettim. Getirin, üç kitabı da koyalım yan yana, okuyalım birlikte. Şimdi bak ne diyor Pavlus? Diyor ki mektubunda, herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin. Zira Allah tarafından verilmemiş bir yetki yoktur. Mevcut hükümetler Allah tarafından atanmıştır. Bunun için hükümete karşı gelen Allah'ın düzenine karşı gelmiş olur. Direnenler kendilerini sorumluluk altına sokacaklardır. Çünkü hükümdarlar iyi işler için değil, sadece kötü işler, kötü işler için korkuturlar. Hükümetten korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, o zaman onun tarafından övülürsün. Çünkü Allah tarafından senin iyiliğin için görevlendirilmiştir. Ama eğer kötü olanı yaparsan kork, çünkü kırıcı boş yere taşımıyor. Zira Allah'ın hizmetinde, hizmetindedir. Şimdi burada bütün mesele, Dini dünya dünyanın emrine vermek insanların yani bazı yetkililerin dini kullanarak insanları sömürmesini sağlamaktır. Temeli budur. Eyvallah. Şimdi bakın şeyde diyor ki ben buradan gene okuyayım ben size. Hristiyanlıkta ne zaman İsa Allah'ın oğlu sayıldı? Ne zaman tanrı sayıldı? Öyle İncil'de falan yoktu. İlk 2 asırda böyle bir şey kesinlikle yoktu. İlk 2 asırda. Kesinlikle böyle. yoktu. Ha Paulus Paulus bir kere Hristiyanlığın baş düşmanlarındandı. Sonraları kendisini kabul ettirdiği şey olarak, 12. Havari olarak. Yahudi asıllı değil mi? Yahudidir, evet. tabi. Ya İsa, İsa Aleyhisselam'dan sonra doğmuştur. Bakın, havariler de Yahudi asıllı mı? Bakın. İsa da ya biliyorsun Yahudi asıllı olması Hı bir sakınca bir şey. değil tabi. Bakın, 325'te toplanan Ökumenik İznik Konsili. Ki hepsini ben bu, bu kitaptan naklen veriyorum. yani Kend, işte bizim Müslüman kaynaklardan değil, buradan alıyor, aldım. İsa'nın yaratılmış olmadığına, babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar verdi. Kararı kendileri veriyor, İncil vermiyor. 325'teki Ökumenlik Konsil Konsili evet. konsili veriyor. 431'de 3. Ökumenlik Efes konsili şu kararı aldı. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırmış, bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Meryem Ana ise gerçek anlamda Tanrının anasıdır. Bu defa Meryem Ana Tanrının anası dediler. E Allah'a Tanrının babası diye, Allah Meryem Ana'ya da anası diye. Ondan sonra efendim bu sizin anladığınız manada değildirdi. De. O zaman insan herhalde akılsız olması lazım. Ondan sonra siz az önce söylediniz Roma'da bilmem ne. Roma ne yaptı? Roma Hıristiyanlığı tamamen e, paganist bir din haline getirdi Roma. Bakın, bizim Kadıköy'de yapılan bir konsilden şey yapayım. 451'de toplanan 4. Ökümeni Kadıköy Konsili onun gerçek tanrı olduğunu şöyle ilan etti. İsa aleyhisselam Kadıköy'de tanrı ilan edilmiştir. O zamana kadar kimse tanrı demiyordu İsa aleyhisselam. Bak diyor ki Rabbimiz İsa, ibrobbimiz İsa'nın Rabbimiz Mesih İsa'nın mükemmel tanrılığına, tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip. Gerçek tanrı ve gerçek insan olduğunu. %100 tanrı %100 insan nasıl oluyor böyle bir şey? %100 Tanrıysa nasıl insan olacak? %100 insansa nasıl Tanrı olacak? İnsanın aklını devre dışı bıraktığınız zaman istediğiniz gibi şey yaparsınız. Gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, Tanrılık açısından baba ile, insanlık açısından da bizimle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeye de benzer olduğunu, Tanrılık açısından yüzyıllar boyunca babadan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için Bakire, Meryem'den doğduğunu, oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz. Yani bu kendileri kabul etmiş. Şimdi bakın, Kuran-ı Kerim Peki. ne diyor? Ama da çok önemli, o kelime kelimesi, şimdi söz. Bütün şey, o, Allah, söz, İsa sözdür. Peki İsa sözle Hasan kanaati Cenab-ı Hakk'ın emriyle olmadı mı yani? Allah İsa'ya nasıl ol dediyse, sana da ol dedi, bana da, Carlos'a da herkese de aynı şekilde. Dolayısıyla bak burada şey diyor ki Ali İmran suresinin 59. ayetinde diyor ki Allahü Teala inne mesale İsa indallah kemetel Adem. İsa Allah katında Adem gibidir. Adem'in anası babası yok, topraktır. İsa ile şey Meryem validemizin vücudunda da bu tabi uzun vakitler olsa ben ilgili ayetlere göre açıklarım ama o meriem validemizin şeyi rahmi bir saksı gibi Adem Aleyhisselam nasıl şeyde oluştuysa o saksı gibi onun içerisinde oluşmuştur. İsa Aleyhisselam diyor ki yani ayrıntıya girmiyorum çünkü izleyicilerimizin kafası karışır. Yok izah edemem, vakit yetmez çünkü onu izah etmeye. Diyor ki "Halakahu min turabin." İkisini de topraktan yaratmıştır. Adem'i de işte biz de topraktan yarattılar. Bütün her şeyimiz topraktan geliyor çünkü tüm makhalelehu kün feyakun ona kün dedi o da o, o da oluşmaya başladı. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor inna ma Yasin Suresinin sonunda Allah'ın işi şöyledir. İde arad e şey yani herhangi bir şeyi murad ettiği zaman en yagu lalahu kün onun için kün demesidir. İsa Allah'ın sözüdür diyenler buradan hareket ediyor ya kardeşim. İsa ne kadar Allah'ın sözüyse sen de o kadar Allah'ın sözüsün. Ama evet, İsa Allah'ın sözüdür e, diyor ayette değil mi? Işte, yine, tamam işte bir ayet mudur? okudum ben tabii. şimdi. Şimdi, bu, şimdi ayet okudum. Yani Allah'ın kün emrinin sonucu demek tabii. istiyor. Evet. Evet. Yani bir ki. Ben e, yine e, tabii ki tekrar hatırlatıyorum. Hmm. E, kusura bakmayın amacım nübüvvet meselesi dinlerde nasıl anlaşılıyor? Bunlar çok derin teferruatlı meseleler. <gülüyor> Pavlos'un da sonradan bir mezhep kurduğu, ve bütün bu meselelerin e, Pavlus'un başının altından çıktığı Müslümanların görüşüdür. Fakat bakalım Hristiyanların burada yetkili bir e, ruhani liderimiz var e, konuğumuz olarak. Bunların görüşü nedir? Daha doğrusu sizler e, ilçiliğe nasıl bakıyorsunuz? Nübüvvetin amacı insanlığı insanlara ayrıştırmak mıdır? Barıştırmak mıdır? Hangi e, günahlarını affettirmek midir? Yani Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında işte İsa geldi de bütün insanların günahını affettirsin, bağışlatsın. Günah Paulus'un özellikle ortaya attığı düşüncelerden birisi budur. Biz iman ettikten sonra amel üzerimizden kalktı artık. Amele gerek yoktur. Sadece İsa'ya inanın, kiliseye inanın ondan sonra bütün günahlarınız affedilmiş olacaktır diye. Acaba gerçekten Nebilerin geliş gayesi özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanların günahlarını affettirmek için acı çekmek miydi? Yoksa başka yorumunuz var mıdır? Yani o kadar geniş konular ki doğru <gülüyor> doğru. ele almak evet. çok zordur. Evet. Ee, e, bir iki e, cümleyle daha önce konuşulan konulara bir e, yorum getireyim. E, İznik Konseyi'nde, Kadıköy Konseyi'nde ilan edenler, edilenler e, evet kabul ediyoruz veya ilan ediyoruz. Yine de kafalarına göre değil, e, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ayetlerine dayanarak bunu yapıyorlar. Ha, yanılıyorlar mı? O ayrı bir tartışmadır ama ayetlere dayanarak yapıyorlar. Paulus, bütün Hristiyan alemi tarafından kabul edilen 12. Resul değil, ayrı bir Resuliyet. Havarilerin dışında. Ama, ama Havarilerin dışında. Ama bütün Hristiyanlar tarafından kabul edilen. <gülüyor> İsa, ha, e, Hazreti İsa Yahudi'ydi, onun ilk havari Yahudi'ydi, Paulus da Yahudi'ydi. Yani bizim Yahudilikle herhangi yok, bir yok. Yahudiden yok Yahudi'den maksadım yani Yahudi inancını Ve, taşıyan e, daha sonra İlk, i̇lk, i̇lk bütün Hazreti İsa'ya iman edenler Yahudi'ydi tabii. yani dolayısıyla evet Yahudi'nin bir kısmı onu reddetti, Yahudi'nin bir kısmı onu kabul etti. Sonradan tabii Roma İmparatorluğu döneminde 325 313 yılında Konstantin tarafından yasak kaldırılınca ve sonra ilerideki yıllarda resmi din ilan edildikçe ben başta olmak üzere bütün Hristiyanlar bir takım şeylerin bozulduğunu kabul ediyorlar. Ama bozulan şeyler İncil'e olan temel inancı Çünkü bu inanç 300 yıl boyunca Hristiyanlar aslanlara atılırken yine de İncil'den aldıkları cesaretle veya Tevrat'tan aldıkları cesaretle aynı inançtı. Değişen bir şey yoktur. Ama Peygamberlerin inanç gelince şimdi peygamber kelimesi ilk defa Tevrat'ta Hz. İbrahim'le ilgili olarak geçiyor. Geçen kelimesi İbranicede de Türkçemizde de var. Nabi olarak geçiyor. Nebi. Eee evet. ilk defa Hazreti İbrahim hakkında peygamber olduğu söyleniyor ve diyor ki hani özelliği olarak senin için dua eder o. Hani peygamberin ilk özelliği e, Allah ile yakın bir bağ olması ve diğer insanlar için şefaat edebilmesi. İkinci vahis e, Tevratta yine de e, şefaatten neyi anlıyorsunuz? Şefaatten maksat ne? Aracılık dua, <gülüyor> yani e, birinin e, için Allah'ın iyiliğini. Dilemek bir başkası şey. şimdi yani Allah sizi bilmiyor mu ki birisi ar araya girsin? Araya birisi girdi mi? Biz bizde artık Allahla ilişki kesildi. Yani siz komşularınız Hocam, için ayrı bir konu. Allahla ilişki kesildi. Yani. Yani. Allah yani siz, olur siz olur olur komşularınız olur. için evet. hayır dua edemez misiniz? Edemiz. Dua etmek başka <gülüyor> bir şey, araya girmek başka bir şey. Araya değil, aracı. Değil aracı aracı, demek, aracı Araya giren kişiye yani, yani, derler aracı. İslam'da da tebessüsü var mıdır, o ayrı bir mesele. Allah yani, kişiye şah daha yakındır, araya aracı girer mi? Girer tabii ki. Yani <gülüyor> aracı girer derken sadece şimdi, aracı girebilir anlamında değil. Bakın. Yani, yani bir Hristiyan papazıyla, diyelim ki e, Sayın e, e, Vahdettin İnce Hocam, ben de buna dahil olmak üzere aracılığı kabul ediyoruz. Abdülaziz Hocam aracını kabul etmiyor. Yani. <gülüyor> aracını kabul <gülüyor> ettiğin an İslam biter. Şimdi or. aracını İslam biter. Aracını evlediğimiz anlam kabul çok Kabul edişimi önemli. Şimdi şöyle, Carlos Bey ile özleşen Peygamberler kelam getirdikleri sorayım. zaman Tevessül var mı yok mu şafak? Bu ayrı bir konu inşallah onu başka Şimdi, bir zaman e, Peygamber Allah'tan vahiy getirdiği zaman arabolucu ne yapıyorlar değil mi? Yani, yani onlar bir aracıydı kelamı vahiy getirmek için yani Olacak bunlar yani, tabi bu yüklediğimiz anlamlar itibarıyla yani. çok farklı manalara gelebilir. Evet. Ee, benim de kabul etmeyeceğim anlamlara da gelebilir. Evet. Ee, Allah ile kul arasında kimse giremez doğrudur ben de kabul ediyorum ama Allah ile kul arasında ilk nedir asun kimse giremez yok. Yani, Tevrat'ta ben ona girmeyelim hocam o derin mesele. Allah ile kul arasını peygamberlerin görüşleri biliyor. Onlarla kul arasında girmemişti. Yukarıdan aşağıya girilir yok, de aşağıdan abi, yukarıya abi, girilmez. Yani, yani evet, böyle evet. dua ederken, nereden, nereden da, çıkarıyorsunuz ya. Ulan neyse yani. yani, başka yani, birisinin bir gelip de Allah şöyle konuşuruz. dedi dedi evet. demesi başka. Evet. Araya i̇şte araya ama ikinci özelliği melek geliyor. Ben meleklere uzaklanalım. İkinci özelliği peygamber Allah'ın adına konuşması yani vahiy alıp insanlara bu vahiyleri bildirmesi. Hı hı. E bunun sebebi aslında Adem bahçesinde ilk insan günaha girdikten sonra aslında Adem doğrudan Allah ile irtibat içinde değil miydi? Adem doğrudan Allah'ın kelamlarını dinlemiyor muydu? Dinliyordu ama günah araya girdikten sonra isterse Adem Allah'tan uzaklaştı. Allah'tan uzaklaşmak demek, kelamından uzaklaşmak, giderek <gülüyor> Ee, Allah'ın kelamını e, idrak etmek konusunda körleşti diyoruz biz. Şimdi bu anlamda peygamberler Allah ile özel bir ilişki, bu ilişki kendilerinin bir e, marifetine dayanmıyor. Allah'ın onları seçmiş olması ve yetiştirmiş olmasına İlahi dayanıyor. lütuf diyorsunuz. Evet ilahi lütuf diyorsunuz. Kesmen ona. elde edilecek bir şey değil peygamberler. Evet, evet. Ee, onlar Allah'ın kelamını aynı yani normal sıralan insanlar kulak kabartmadığı, Allah'ın kelamını kendileri kulak kabarttığı için veya o kelamı aldıkları için o kelamı buyurmak için ve duyurmak için seçiliyorlar ve bu amaçla e, dünyaya geliyorlar. Ama şimdi yine belki tartışmaya yol açacak bir konuya değineceğim. Evet, evet. Bir e, aslında Allah hepimiz peygamberlerin sahip olduğu e, yakınlığa e, sahip olmamız kendisiyle o yakınlığa sahip olmamızı istiyor. Bir anlamda her insan peygamber olmasını istiyor. Yani Allah'tan vahiy almak açısından değil de ama Allah'a peygamberler Allah'ın dostu sayılması yönünden e, o derece Evliya. yakın İl olmalarını Evliya, e, diyor. Onun için gelmişler peygamberler. Yani evet. sen uzaksın elinden tutayım Allah'a yaklaştırayım diye. Eyvallah peki. Bizim bu akşam amacımız e, farklı dinlere mensup ilahiyatçılarla bir araya gelip müşterek değerlerimizi ele alıp incelemek ve buradan dinler arası diyalog nasıl olabilir oraya bir pencere açmaktı fakat e, gördüğünüz üzere e, saygıdeğer hocalarımın hepsi kendi alanlarında uzman dolu e, teferruat meseleleri çok yoğun e, benim amacım esas üzerinde usul üzerinde durup teferruata dalmamaktı ama ister istemez elimizde olmadan bazı konulara e, değindik fakat e, son bölümümüzü ben semavi dinlerin insana bakışı üzerinden ele almak istiyorum. Belki bu insan gerçeği üzerinde inşallah ortak bir konsensus sağlamış oluruz. Sözü saygıdeğer Vahdettin İnce Hocam'a vermek istiyorum. Sayın Hocam, Yüce İslam dini insanı Kur'an-ı Kerim'de nasıl değerlendiriyor? Yani insan gerçeği üzerinden eğer vahyi ele almış olur isek insanı dinlere bölüyor mu? ırklara bölüyor mu? Aralarında bir ayrıcalıktan bahsediyor mu? Üstünlüğün ırkta mı? Sosyal yapıda mı? Güçte mi? Ne de olduğunu söylüyor? Dilerseniz biraz buralardan bakalım. Şimdi tabi cemaat ne derse desin imam bildiğini okur tarzında olacak. Ben gene hep bu noktaya doğru gelmek istiyorum dinlerin insana katkısı, insanı ileriye götürme noktasındaki katkısı üzerinde yoğunlaşsaydık belki baştan itibaren benim ya açımdan daha... siz bir tek insan yoktur. Onun için şey evet. değil yani. anlıyor yani hocam. Ateizm de o... kendine göre bir dindir. İşte bütün bu dinlerin evet. de dahil, dahil olmak üzere yoksa insan... yanlış din anlatmakla... Ömür biter bitmez onu yanlışlar. Ben onu zaten o Hadi konuya o girmiyorum. Hıristiyanlık yani. inancında şu nedir, bu nedir? Müslümanlık inancında şu nedir, bu nedir? Bunlar 1400 senedir İslam'ın yeryüzüne geldiğinden beri tartışılan konulardır. İslam alimleri, başta Abdülaziz Hocam olmak üzere değerli alimler bu konuda bir sürü eleştiriler getirmişlerdir Hristiyanlara, Hristiyanlar da buna cevaplar vermişlerdir kendilerince, izah etmişlerdir. Bazen savunmaya geçmişlerdir, bazen saldırıya geçmişlerdir ama bu iki dinin böyle söylem üzerindeki çatışmasına rağmen eylemde birbirlerine çok değerli katkılar olmuştur. Yani bu dinin inancında, akidesinde olmuştur anlamda söylemiyorum. Sosyal hayatlarından çok büyük katkılar olmuştur. Birincisi biraz önce söylediğim gibi Hristiyanlık Müslümanlığın yayılmasına zemin hazırlayan bir dindir. O peygamberlerin bildiği devam... bunu asla kabul etmiyor. Bu ben. böyle bir özelliği vardır. Yani, Sosyolojik anlamda. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yani. Sonra bunu şey deriz hocam. Programdan sonra da siz tamam, bana izah edersiniz. Olur. Ben de kendi görüşümü size. burada izah Zaman. ederim. Yani. Benim söylediğim şey şudur: Hristiyanlık Roma ile buluşunca tevhidten bir takım tavizler vermiştir. Ödünler vermişler ama tarihte ilk defa bir din birden fazla milletin dini haline gelmiş. Bu edeyim? çok önemli. Din ortadan kalktıktan sonra fark, ne olacak? Bunu fark yani. eder. Sahih tamam. din gelir, o yere oturur. İslam yok, gelir, yani. o zemine yok, oturur. Yok. Öbür taraftan mesela bir örnek daha vereyim. Bugün e, Yunan'da felsefe hepinizin bildiği gibi çok yerel, teorik bir olguydu felsefe. Müslümanlar özellikle de Abbasiler zamanında bunları tercüme ederek İslam'ın bir takım ilmi e, faaliyetlerinde bir alet haline getirebildiler. İşlevsel hale getirdiler. Dolayısıyla yani Ben felse... o zaman İslam bitti. Işte, o gün İslam bitti. Ben onu size söylerim. Hocam bu tamamen beşeri Hocam... bir faaliyettir ve e, kevni şeriata uygun bir faaliyettir. Allah'ın varlıklara at koyma dediği evet. şeyin ta kendisi. Keşke öyle olsa. Burada bu e, ben sizinle tartışmam yani bu şeyi tamam. sizinle tartışacağı şey de evet. değilim. Çünkü o basi ederim. dönemi dedim evet. mi benim böyle teferim atar tamam yani. Hocam. Bu İsterseniz dönemlerimizin hepsini, hocam, hepsini tamam ele hocam. alırsak evet, bir sürü kurt buluruz bütün dönemlerimizi tamam. ama ortada köpüklünün altında akan bir duru su vardır yani. Beşeri topluluklar birbirlerini etkilemişler, ortak bir zeminde buluşmuşlardır. Zaten insan hayatının yeryüzünde devamlılığı bu noktaya bağlı yoksa söylende sürekli savaş çıkmış. Şu anda dünyada en çok birbiriyle savaşan iki ümmetten bahsediyoruz. Hıristiyanlarla Müslümanlar. O kadar çok çatışmışız, sadece kitaplarda da kalmamış. Fiilyatta da ordular birbirlerini darmadağın etmişlerdir. Şehirler fethedilmiş, işgaller olmuş, sömürüler olmuş. Bütün bunlar Müslümanlar Hristiyanlar arasında olmuştur. Ama en çok birbirlerine fayda sağlayanlar da bu iki ümmet olmuştur. Bugün çağdaş Avrupa medeniyetinin bize bir sürü katkısı vardır. Tıpkı Hristiyanlık... Yozlaşarak Roma'nın dini haline geldi ya, Müslümanlık geldi, onu tahsiye etti, doğrulttu, gerçek tevhidi koydu. Biz bugün batı medeniyetinin çağdaş kavramlar noktasında, adalet noktasında, insan hakları noktasında geldiği bu noktayı İslam'ın değerlerini içine sokarak o çifte standardını, o zulüm özelliklerini bertaraf edebiliriz. Benim demek istediğim budur. Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Ve bu çok büyük bir yarar sağlıyor dünyanın geleceği açısından da büyük öneme sahip. Şimdi Hristiyanlığın mı katkısı oldu, Hristiyanların mı? Bak Hristiyan Müslümanların Hristiyanlarla Müslümanların iki din ayrı durduğu yerde biz bu gece Carlos Bey'in istediğimiz kadar yüklenirsek yüklenelim. 2 milyar Hristiyan Müslüman yapacak halimiz yok. Onlar da bizi Hristiyan yapacak değillerdir. Dolayısıyla yok. Dün, bizim yapacağımız şey müşterek noktada birlikte ne yapabiliriz bulmaktır. Bence faydası olan budur. Yoksa Hristiyanların Allah'tan başka tanrılar edindiği anlamına gelecek bir takım söylemleri vardır. Üç tane baba, oğul, kudüs kabul edilecek bir şey değildir bana göre. Ama bu konuşulacak bir şey de değildi bu saatte. Bu saatte bu kadar kan dökülmüş. Bu iki medeniyet birbirini boğazlamış. Hala o sürtüşme devam ediyor. Dolayısıyla biz kevni şeriatın o bizi mecburen bir araya getirdiği noktaya getiren gelen şeye baştaki söylediğiniz yani insanların farklı olması, dinlerin farklı olması. Bu zaten tabii bir şeydir. Allah zaten bizim farklı olmamızı istiyor, şey olarak, çekirdek örneğini veriyor İslam mütasavvıfları. Şeceretülkev, bir çekirdekten varlık ağacı böyle dal budak salarak gelişiyor, mezhepler gelişiyor, dinler gelişiyor. Herkesin Müslüman olması mümkün değil diyor Cenab-ı Allah Peygamberimiz. Sen herkesi Müslüman yapamazsın, dine getiremezsin diyor. Dolayısıyla önemli olan burada bir diyalog oluşturmaktır. Bu. Bir, bizim için bizim misyonumuz bize yüklenen misyon şahit ümmet olup orta yerde olup vasat ümmet olup insanlığa değerler göstermektir. Son bu, bir dakika hocam. Bu vasfımızı yerine getirmektir. Bugün şahit ümmet olma vasfından uzaklaşmışız. Çünkü biz söylem üzerinde, söylemdeki çatışmalar üzerinden meseleye yaklaşıyoruz ve insanlığa örneklik oluşturamıyoruz maalesef. Bu yüzden de sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda, ekonomik hayatımızda, siyaset hayatımızda batılı değerlerle e, alışveriş yapıyoruz. Batılı değerler üzerinden e, münasebet kurabiliyoruz. Bu bizim söylemimizi varlık yasasıyla örtüştürmememizden kaynaklanıyor. O varlıklara doğru at koyma derken söylemek istediğim budur. Münzel vahiy ile kevni vahiy buluşturmamız gerekiyor. Kur'an e, Peygamber Efendimiz'de rivayet edilen bir hadis vardır. Diyor ki, Peygamber Efendimiz bunu bitireyim. Evet. Diyor ki, bana verilen ilmin örneği gökten indirilen su gibidir. Bana gelen vahyin örneği gökten yağan yağmur gibidir. Evet. Yani. Toprakların bir kısmı o yağmuru alır içinde tutar. İnsanlar ve hayvanlar ondan istifade eder. Bazı topraklar da alır onu hemen dönüştürür. Yeşilliğe, ağaca, meyveye her neyse dönüştürür. Bazı toprak da vardır ki üstünden akıp gider hiçbir fayda sağlamaz. Burada Cenab-ı Peygamber... Münzel vahiy ile kevni vahiyin buluşmasını yani yağmur ile toprağın buluşmasını kastediyor. Biz sadece söylende kalırsak sadece yağmurla kalırız. Peki. Çok Onu teşekkür ederim. Buluşturmamız gerekiyor. Ağzınıza için. sağlık. Saygıdeğer Sağ Abdülaziz hocama dönmek istiyorum. Sayın hocam Sayın İnce iki ümmetin birbiriyle bayağı uzun savaşlar içerisine girdiğinden bahsetti. Fakat tarihe baktığımız zaman Hristiyanlar da kendi işlerinde Rönesans dönemine kadar milyonlarca Katolik, Ortodoks falan filan arasında savaşlar oldu. Bence acaba bu katkı... iki, iki tane kardeş birbirini öldürüyor kardeşim ya yani. Müslümanların aynen içerisinde <gülüyor> yani olduğu durum diğer gibi. Yani bir insan varsa problem var. Evet. İslam insana yani gelen anlamda diyorum. Hristiyan, Hı. Yahudi, Müslüman, Budist insanlığa nasıl bakıyor? Yani e, buradaki İslam'da Yahudilik gibi ırk dinidir biz yeryüzünün en üstün ırkıyız, insanlarıyız, bizim dışımızdakiler ikinci sınıftır. Böyle bir bakışımı mı vardır yoksa bütün insanlığı kucaklayacak bir görünüm arz ediyor? Şimdi, bu din Allah'ın dini insan da Allah'ın yarattığıdır. Vallahi. Ve Allah insana bir ayet diye bir şey vermiştir yani. Vasıf vermiştir. İnsan Allah'ın ayetidir. Ne demek yani? Her bir insan apayrı özelliklerle, hiç kimse yani mesela şimdiye kadar sizin gibi bir insan gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Allah herkesi özel yaratmıştır. Bu Cenab-ı Hakk'ın bari sıfatının sonucudur. Ama Kur'an-ı Kerim'de insan diye bir sure var. Eyvallah. Şimdi soruyu sus şey yap. İnsan suresine ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Her etale insani piyunüminetehleme künciye mizkora. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti. Hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاسِ ''İnsanın karışımı çok bir döllenmiş yumurtadan yarattık.'' diyor. Yani Adem'i de hepimizde aynı şeyden yaratmıştır. فَجُعَلْنَاهُ سَمِيعًا basira ''Onu dinleyen ve gören'' yani ilerisini görebilen bir varlık yaptık. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلٍ ''Ve onu yola yönlendirdik imma şakiren ve imma kafura ister.'' Şükreder, ister nankörlük eder. Birader sahibi kul İster ister teşekkür eder, ister nankörlük eder. Bütün mesele burada. Herkes nimeti veren Allah olduğunu bilir de, onu kendi arzusuna uydurmaya çalışır. Onun için şey de Cenab-ı Hak insanlara yaklaşımı nedir? Ne diyor Cenab-ı Hak insanlarla ilgili? Nisa suresinin 25. ayet, yani Kur'an-ı Kerim 5. suresinin 4. suresi 25. ayetinde diyor ki 20 6. ayet 25 değil. Yuridullahu li beynelekum ve yahdiukum sunelellezine min qablukum fetubalekum. Allah ister ki size her şeyi açık açık ortaya koysun önünüze. Sizden öncekilerin doğru yoluna siz, siz yönelesiniz ki bizden öncekiler İsa aleyhisselam Musa Musa'ya hepsi de yani o doğru bu İbrahim aleyhisselam da onların doğru yoluna yönelmenizi ister. Ve sizin tövmenizi kabul etmek ister. Vallahi alimun hakim Allah bilir ve doğru karar verir. Yuridullah engetu aleykum. Allah ister ki sizin yüzünüze baksın, sizin tövmenizi kabul size iyilik yapsın. Ve yuridul dini tebi ona şehavaten temilu meylan Ama kendi arzularına uyanlar sizin iyice sapıtmanızı isterler. Şimdi insanları saptırmanın, insanları sömürmenin olmazsa olmazı dini kullanmaktır. Çünkü insan herkesin herkesin yumuşak karnı dindir. Eğer doğru din anlatırsanız insana diyeceksiniz ki yalnız Allah'a kul ol, başkasına kul olma diyeceksiniz. E o zaman sömüremezsin ki. Bakın, Allah Teala, Allah'ın Rasulleri, İsa Aleyhisselam da dair ben de sizin gibi bir insanım diyor. E o zaman ne olacak? sömrebilmek için dini bozmak lazım. Neye benziyor biliyor musunuz? Bir adamın cebinden parayı almak istiyorsanız o adama üzüm şirası vermezsiniz. Üzüm şirası adamı güçlü hale getirir. O şirayı şaraba dönüştürür, ondan sonra verirsiniz, o da, o da sarhoş olur, cebinde boşaltırsınız adamı. Şimdi bizim bütün mücadelemiz bu. Allah'ın dini bozuluyor. Allah'la kuluna, işte İsa isteyen bu da tanrılaştırılıyor. Peki o tanrılaştırıyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tanrı yapmıyorlar mı? Tabii ki dini kendi heveslerine uydurmak isteyenler onu da tanırlaştırıyor. Hocam Allah'ın mı dini bozuluyor, insanlar mı bozuluyor, böyle diyeyim. Bak Allah'ın Allah dini yani, bozulmaz. Allah'ın dini bozulmaz da insanlar onu kendilerine uyduruyorlar. Eyvallah. Yani evet. dine uymak yerine dini kendilerine, kendilerine uyduruyorlar. Doğru. Çünkü dinsiz hiç kimse olamaz. Eyvallah. Hiç kimse dini bir kenara bırakamaz. Hocam dini anlama, her dini anlama çabası, dini kendine yormak diye algılanır hayır, bu şekilde. Hayır, dini sonra. anlama çabası, samimi dini anlama çabası olursa yani neticede. Bak, insan böyle e, bir faaliyet göstermek tamam, zorundadır. Eğer bir kişi samimiyetle gerçekten doğru dine uymak isterse, gerçekten dini anlama çabası içerisindeyse, Allah Teala orada şey söz veriyor. Velledi ile cehedu fiena le nahdiyenhum diyor. Bizim yolumuzda bütün zorluklara göğüs gerenleri mutlaka yolumuza yönlendiririz. Yollarımıza ama bu. Evet, e, subulana. E, tamam ne fark eder. Cenabı Hak herkesin farklı bir algısı olabilir ama yani dini anlamada. Yok, bak şimdi. Ama Allah'ın kabul ettiği yollardır onlar. Allah'ın kabul ettiği yollardır. Ama şey de Sırat-ı e, müstakim ayrıdır değil mi? Yok uzun. aynıdır, aynı fark etmez. Sıratın cemi yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sebil'in cemi var sübül olarak Sibül, ama evet. Sırat-ı müstakimin çoğun olarak Kur'an'da yani geçmiyor. Ama Sebilullah diye de Ve var. Yolla yani. sırat da, da ayrı bir şey yani. Ama şimdi sübül ona Cenab-ı Hakk'ın yani aynı hedefe giden yollar olmuş oluyor. Ayrı evet. ayrı şeyler değil. Evet. Sırat-ı müstakime doluyor. Mesela Cenab-ı Hak biz burada şimdi mesela Carlos ya da bir başkası, başkası. Ben mesela Avrupa'da çok Hıristiyanlarla birlikte o toplantılara katıldım. Allahü Teala'nın o konuda bize verdiği emir şu. Mesela Bakara suresinin 146 veya 7. ayet olabilir Numara şimdi tam aklımda kalmamıştır. Diyor ki Allahü Teala ondan önceki ayette diyor ki. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم kendilerine kitap verilenler Yahudi Hristiyan'ın elinde kitap bulunanlar Muhammed'i kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hiç şüpheleri yoktur ki bu Allah'ın elçileridir ama Tevrat'ı ve İncil'i okumuş olanlar diğerleri değil yani. Ve yine كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Onların çoğu bile bile gerçeğin üstünü örterlerdir. Zaten insanı kafir yapan gerçeğin üstünü örtmektir. Kafir örten demektir. Bakın burada şeker var, münkir manasına değil. Yani. Örten demek. Evet. Bak şeker var, Ört ben şekerin görülmesini istemiyorsam örterim. Evet. Onun için her kafirin kalbinde doğru inanç vardır. onu örttü evet, için günahkar diyorum. olmuştur, tamam mı? Evet. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala, wali kullim vicatim Herkesin kendine göre tutturduğu bir yol vardır. Kimseyi siz kendi yolunuza yöneltemezsiniz. Niye? Çünkü din hürriyetini Allah vermiştir. Engelleyemezsiniz. Hmm. Şimdi mesela efendim e, şeyde e, Protestan kilisesi birisini e, vaftiz etti de Hristiyan yaptı. Yapmaz değil mi? Ne Hristiyan yapmaz? O kendi defterine onu yazar. O kişinin kalbindeki inanç önemli. Ataistler çıkıyor Hristiyan. İnanç elemedi. Yani Müslümanlardan biz kimseyi çıkıyor, biz tabii. onun için kimseyi ne Müslüman yapabiliriz ne kafir yapabiliriz. Buna gücümüz yetmez. Onun için Allahü Teala diyor ki وَلِكُلِّنْ ve وَمُوَلِّيهَا Herkesin yöneldiği bir yön vardı. Peki bizim yapacağımız ne? فَسَّبِقُ الْخَيْرَاتِ İşte sizin dediğiniz diyalog. Hayırlarda yarışın. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey diyeceğiz ki hadi beyler insanlığın hayrına bir yarışa girelim." diyeceğiz. Orada sen farkını ortaya koyarsan karşı tarafta senin yolunun doğru olduğunu alır. Eyvallah ağzınıza güveninize sağ Ama insanlığı sağ hayra yöneltmenin en garantili yolu da İslamdır. Onu da müslüman olarak evet. söylemek. Duruyoruz. Evet. Şimdi efendim, sözü Carlos Madrigal hocama vermek istiyorum. Carlos Bey Hristiyanlık gerçekten Yahudilik gibi bir üstün ırkın olduğuna ve Hristiyan olanların ancak üstün insanlar, birinci sınıf insanlar olduğuna mı inanıyor? Yoksa e, İslam'da İnne ekremekum indallahi etkakum diyor. Allah katında en üstününüz en çok sakınanımızdır. Hatta biz buradan çıkarak bazı kitap ehlinin Kur'an-ı Kerim'de kimi kitap ehlinin cennete gideceğini de eğer İncil'e sadık kalar amel ederse, Tevrat'a sadık kalar amel ederse Son peygamberle de tanışık olmazsa, Kur'an'la tanışık olmazsa bunların da cennete gideceğini, Allah'ın rahmetine mazhar kalacağını söyleyen alimlerimiz vardır işaret eden hadisler. Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim yani Ne yapsın işaret ki? Yani evet. başka bir şey yok. Kur'an'ı e, tebliğ etmediysen evet, İncil cephesinden ve Hristiyanlık cephesinden baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim e, değil, Acaba onlar değil, Sizin inancınız Böyle bir <gülüyor> ayırım yapıyor mu yoksa Hristiyan da olmasa yani bir insanın sadık olsa doğru olsa dürüst olsa paraza Müslüman olsa gerçekten dinine samimi bir şekilde sadakatle bağlı kalsa amel etse iman etse bunun da Allah'ın rahmetine mazhar kalacağını kabul ediyor musunuz? Ustak görüşler nelerdir? Şimdi bir kere müsevihlerin avukatlığını yapayım. E, Tevrat'ın hiçbir yerinde e, Yahudilerin e, üstün ırk olarak seçildiğini söylemiyor. Tam tersi. Allah tarafından Söz diyor ki ben sizleri diğer halklardan daha e, üstün veya güçlü olduğunuzu değil onlardan daha zayıf ve düşkün olduğunuzu e, sizi kutsal bir Ümre, kutsal bir halk olarak Kesinlikle bir araya e, getirdiğim çağrı. Kur'an'ı haber veriyor. Yani bizi kıyamette e, diyor, şimdi ateş çok az olayı yana. Yani olsun, size olsun öyle diyor. Evet. E, Zebur'dan bir ayet okumak istiyorum, izin verirsiniz. Kesinlikle. Diyor ki, iç varlığımı insan bir duayla Allah'a sesleniyor.'' E, zebur zaten ilahiler ve dualar kitabıdır. ''İç varlığımı sen yarattın, annemin rahminde beni ördün. Sana evgüler sunarım çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var bunu, çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde benim senden gizli değildi. Bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağına, yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabında yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı sayıları ne çok. Şimdi... Allah her insan için düşünceleri çok değerlidir, amaçları demin çok değerlidir. Her insana e, müthiş yaratılmıştır. Onun çünkü o e, yaratılışın tacıdır diyoruz. Esrâfül mahlukat evet. diyoruz. Evet. Yani insan Allah e, yaratılışın e, tacıdır. Ne açıdan? E, Allah ile böyle bir dostluk, hani demin, demin evliyalık derecesinde hı hı. bir dostluk kurabilen insandır. Bunun tersine de en büyük düşmanlığı da insandan gelir ayrı bir mesele. En, hem en iyidir hem en kötü. Evet. Ee, Ama insan bu dünyada özellikle bu Allah ile dostluğunu keşfedip insanla da aynı dostluğu kurabilmektir. İnci'nin en meşhur sözlerinden Hazreti İsa kendi haberlerine dedi. Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Evet. Hazreti İsa'ya da Yahudiler gelip de hocam en önemli buyruk hangisidir Tevrat'tan? O dedi ki birincisi Allah. Allah'ın Rabb tek bir Allah'tır. Bu birinci ve en önemli buyruktur. İkincisi şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Yani biz Allah'ı seviyorsak bu otomatikman insana sevgi üretiyor. İnsana bakışı budur. Dolayısıyla biz insanı kendimiz gibi seveceksek e, İncil'in de yine de dediği gibi e, bütün şeriat Musa'nın şeriatı bu sözle özetleniyor. Komşunu kendin gibi sev. Çünkü komşusunu seven ona hırsızlık yapar, yapmaz, e, zina da işlemez, yalan da söylemez. Haksızlık Dolayısıyla amaç, insanın yaratılışın amacı Allah ile yeniden bu dostluğu kurmaktır. Ve bu dostluğa dayanarak, bu dostluktan beslenerek diğer insanlara da dost olmaktır, düşman olmak değildir. Ve bu e, anlamda Hazreti İsa da geldiği zaman kendi havarilerine dedi ki ben artık size kul demem, size dost derim. Çünkü bütün gaye işte e, günah dediğimiz o isyan araya girdiğinde nefsimize uyduğumuzda ve bir şekilde Allah'tan uzaklaştığımızda kaybettiğimiz o dostluğu yeniden yakalamaktır. Cennet nedir ki eğer bu Allah ile dostluğu e, mükemmel derecede yaşamak değilse yani gerçekten odur. Dinler e, en başta dediğim gibi e, İncil'in Yakup'un mektubunda dediği gibi Allah'ın katında doğru din, kimse sizlere yardım etmektir ve kötülükten ayrılmaktır. Başka bir deyişle de insanları sevmektir, kucak açmaktır. Ha, farklı olabiliriz. Şimdi elimde okuduğum bir kitap var. Bir Hristiyan alemi tarafından yazıldı 12. yüzyılda. Özellikle açlı seferleri karşı çıkan ve İspanya'sında hem Yahudilerin hem de Hristiyanların hem de Müslümanların bir arada yaşadığı dönemde bunların ortak e, inancını tek e, Allah inancını ortaya koymaktır. Yani bugün burada yaptığımız veya de, yapmaya devam etmemiz gereken e, farklılıklarımızı ortaya koymaktan ziyade insanın tabii inançlarımız farklıdır ve saygımız olacaktır. Ama e, birbirimizi dost olmak ve e, Allah'a dost e, olması için insanlara büyük cesaret vermektir. Bence e, bizim gayemiz bu olmalı. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Az önce bir şey söyledim. izleyicilerin şey yapmasın. Yani bugün de Hristiyan, cennete gidecek Hristiyanların var olduğunu söyledim. Ayet okuyayım müsaadenle. Çünkü Nasıl? yani onu okumasak izleyicilerimizin zihinde kalır. Mesela sadece şeydir bakın e, Ali İmran suresinin 113. 114. ve 115. ayetleri. Diyor ki "Leysu sebaa". Hemen şey yani bu ehli kitap e, bir eşit değildir. Minehl-kitabi ummetun qaymetun yettune ayetel-lahi ana'leyli ve mescudun. Onlardan bir grup vardır ki geceleri kalkar Allah'ın ayetlerini okurlar ve Allah'a secde ederler. Yü'minune billahi ve'l-ahiri <gülüyor> Allah'a inanırlar, ahiret gününe inanırlar ve emrune bil maruf ve enhemnal min'l-münker iyiliği emrederler, kötülükten yasaklarlar ve yüsariune fil hayrat hayırlı konu, hayırlarda da bir koşuştururlar ve salihin onlar salihlerden de diyor Allahu Teala. Yani bugün de, e, de Kur'an'dan haberi olmayan cümle söylemem gerekiyor. E, <gülüyor> gerçek manada Kur'an tebliğ etmemiş olan ama bu şekilde olan Hristiyanlar olabilir. Eyvallah. Efendim cümle, bir cümle. cümleyle bitti. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba hitaben bir ayet vardır hocam. Onu söylerdi belki de. Dikeye ki, kitabe ehli aramızda ortak olan bir kelimeye gelin. Allah'ı bir yana bırakıp birbirimizi tanrılar edinmeyelim. Bu çok önemlidir. Ortak noktalarımız buluşma noktamız budur. Diğer bir ortak noktamız Kevni Şeriat açısından. Ey Hristiyanlar ve Müslümanlar. Bizler şu dünyanın büyük iki büyük medeniyetiyiz. Tarihimiz hep çatışmayla geçti. Gelin bu kinimizi, nefretimizi, düşmanlığımızı bir kenara bırakalım. İnsanlığın değerine değer katmaya <gülüyor> çalışalım. O da belki Allah'ı bir yana bırakıp birbirimizi Rabler edinmeyelim edinmeyelimin bir tercümesidir. Diye Eyvallah. Efendim hepinize çok çok teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Carlos Madrigal, Sayın Profesör Doktor Abduraziz Bayındır, Sayın Araştırmacı Yazar Vahdettin Ince, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerim, İmam Ali Aleyhisselam'ın bir sözüyle programı kapatmak istiyorum. İmam Ali Aleyhisselam bir sözünde buyuruyor: İnsanlar ya senin dinde kardeşin, İma ahlak yafidin. Ya senin dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir diye. İmam Ali'nin bu sözü bütün insanlığı aynı çatı altına toplamaya çalışıyor. Hangi dinden olursak olalım, hangi mezhepten olursa olalım. Gerçek şu ki hepimiz Adem aleyhisselamdanız, Hazreti Habba'nın çocuklarıyız ve Saygı duyduğumuz, kılavuz olarak kabul ettiğimiz bütün peygamberlerimizin Ebu'l-Enbiya diye kabul ettiğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dininden olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Yani iyi de, muhseviliğin de, Müslümanlığın da temel damarı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanmakta ve tevhid dininin esası Hazreti İbrahim'den gelmektedir. Tabii ki farklı yorumlarımız, teferruatlarımız olacaktır. Biz bugün esaslar usuller üzerinde durduk. Gördüğünüz üzere İslam'da olan amen takriben Hristiyanlıkta da vardır. Yahudilikte de vardır. Yani Allah'ın varlığına iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, meleklere, kitaba iman. Bu amen dediğimiz iman esasları hepimizde vardır. Ama rükünlerinde belki farklılıklar olabilir. Yani imanın göstergelerinde belki bir takım farklılıklar olabilir. Netice itibariyle hepimiz Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden insanlarız. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu bir programda ele alıp tabii ki sonuçlandırmak mümkün değildir. Mümkündür gelecekte tekrar bu konulara girelim. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte farklı konu ve konuklarla birlikte olmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim.